Yeah. 지금까지 뉴스 스토리였습니다. Merhaba kainat, bugün 21 Eylül çarşamba, yıl 2016, ay 9, gün 265, Hızır 139 1437, Hicri Zilhicce 19, 1432, Rumi Eylül 8 Fırtına Günün tarihi, ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu 41 yıl önce bugün 21 Eylül 1975'te 64 yaşında vefat etmişti Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdikten sonra 1931 yılında Paris'e gitti, 2 yıl kaldı. Döndükten sonra 1950'lerde Anadolu halk sanatından faydalanarak yazma, nakış, kilim ve hat sanatında eserler meydana getirdi. Bedri Rahmi aynı zamanda şiirleriyle de tanınırdı. Günün şiiri, sitem. Önde zeytin ağaçları arkasında yağar. Sene 1946 Mevsim sonbahar Önde zeytin ağaçları Neyliyim neyliyim Dalları neyliyim Yar yoluna dökülmedik dilleri Neyliyim Yar yar seni kara saplı bir bıçak gibi Sineme sapladılar Değirmen misali döner başım Sevda değil bu Bir hışım Gel gör beni darmadan tel tel çözünüp kalmışım Yar yar Canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeğinde sitem var. Bedir Rahmi Eyüboğlu. Günün tarihi. 66 yıl önce bugün 21 Eylül 1950'de 5455 kişiden oluşan Türk Tugayı Kore'ye gitmek üzere yola çıkarıldı. 69 yıl önce bugün 21 Eylül 1947'de Zonguldak'ta maden ocaklarında hukuğa gelen grizu patlamasında 48 kişi öldü. 225 yıl önce bugün ise 21 Eylül 1791'de modern elektrik iliminin babası sayılan Faraday doğmuştu. Büyük Saatle Marif Takvimi Müzik <Sessizlik> Поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходи Песню заводила Про Степного, Сизого горла, Про того, любила Про того, чьи письма берегла Ты песня, песенка девичья Ты лети за ясным солнцем след И бойцу на дальнем погранией От катюши передай привет Пусть он смогнет девушку по стоню И ышет как она поёт. Чтоб же родную, а любовь, Катюша, чтоб Пусть он на землю бережет родную, а любовь, Катюша, чтоб бережёт. яблони и ручи, идти на берег Катюша на высокий берег на крутой Merkez Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı haftanın üçüncüsü bir on günlük tatilin bayram tatilinin ardından tekrar beraberliğimizin üçüncü günü oluyor bu Ömer Madra Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümşer de bize destek veriyor günaydın, günaydın. evet açılışımızı Sovyetler Birliği Kızıl Ordu Korosu'nun meşhur halk şarkılarından Kat Yuhşası ile yaptık Onu da neden çaldığımızı şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından öğrenmeye çalışalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Hollywood kahramanları değildiler. Sovyetler Birliği çok insanını kaybetti. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bütün istatistikler bu noktada birleşiyor. Napolyon'a boyun eğdirmiş olan halk, tarihin bu en kanlı savaşında Hitler'e de bozgunu tattırdı ama bunun bedeli ağır oldu. Müttefik ülkelerinin verdiği toplam can kaybının yarısı Sovyetlere aitti ki bu sayı, düşman cephesinin verdiği tüm kayıpların iki mislinden fazlaydı. Ortalama rakamlarla bir iki örnek vermek gerekirse, Leningrad kuşatması bir milyon kişiyi açlıktan öldürdü. Stalingrad Savaşı'nın bilançosu 800 bin ölü ve yaralı Sovyet askeri oldu. Moskova savunmasında 700 bin, Kursk'ta 600 bin asker öldü. Berlin alınırken verilen kayıpsa 300 bindi. Dniepr nehrini geçmek Normandiya çıkarmasından 100 misli daha çok cana mal oldu ama ondan 100 misli daha az ünlüdür.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 Kısaca tarihte bugün, 1937'de bugün Tolkien'in The Hobbit adlı kitabı basılmış, ilk kez basılıyor. Sonradan özellikle 2000'li yılların ortalarından itibaren çok daha büyük bir üne kavuşacaktı filmleri ve romanlarının tekrar basılmasıyla Hobbit dizisi. 1960'da bugün ise 27 Mayıs günü. Darbe günü Milli Birlik ve Hürriyet Bayramı olarak kabul edilmiş. Bir süre sonra iptal edilecektir. Bu ironik ve tuhaf bir uygulamaydı. Evet, tarihte bugün de bu şekilde. Stalingrad demişken bir malumat fırçalık yapayım mı? Hı -hı. Ee, Stalingrad birçok yerde ismi unutulan bir yer olabilir ne zaman savaş çıksa Mesela Suriye'deki savaşın ilk başlangıçları sırasındaki Halep'te falan Stalingrad benzetmesi yapılıyordu Stalingrad'a benziyor diye böyle çetin çatışmalar şehir savaşları olduğu için Şu anda Stalingrad'ı da geçmiş bir durumda oradaki savaşlar hava bombardımanı yerdekilerin çırpınışları şeklinde devam ediyor Artık kent savunmasının dışında yapılıyor artık savaşlar Alep civarında. Ama Stalingrad ismi yaşıyor. Bunlardan bir tanesi de Paris'teki bir meydanda yaşıyor. Stalingrad meydanı. En son geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta Paris polisi 2100 civarındaki göçmeni Stalingrad meydanından apar topar götürüp kendi eşyalarını dozerlerle yıkıp içinde yataklar, tenteler vesaireler çadırlar bulunan yerleri bu dozerlerle beraber üzerinden geçtikten sonra temizlemiştir tırnak içerisinde. Bunun haberi vardı. Stalingrad'sı evet, alıyor. Göçmenler Stalingrad Savaşı'nı kaybettiler yani. Evet. Stalingrad Savaşı tabii ayrıca demin dediğinin ufak bir düzeltme yapmaya çalışayım. Öyle hiçbir şey aşamaz kolay kolay. Sadece ortalama rakam olarak Eduardo Galeano'nun verdiği 800 bin ölü, ölü evet. yaralı. Yani akıl almaz bir şey. Çünkü çok da yani Rus tankları şeyler Alman tankları böyle siperlerin üzerinden bir ileri bir geri giderek ezerek alttakileri hamur haline çeviriyor. Evet. Öyle bir savaştı o. Görebildiğimiz kadarıyla. Ama Hollywood'un görmediği bir savaş. Evet görmediği. Hollywood'un dünyanın da fazla evet. görmek istemediği tıpkı bugün e, Suriye'de olduğu gibi oraya geçebiliriz işte. Evet, hala Şimdi, ismi Stalingrad değil değil mi? Deningrad'da e, değiştiğine göre. Şehir, şehrin, şehrin adı değişti tabii. Stalin adı da silindi. Ama e, 800 bin kişinin ölü ve yaralı olarak savunduğu bir şehrin adı herhalde Stalingrad olarak savaş en azından kalacaktır. Kuşatma ve savaş. Evet, şimdi burada unutulan bir başka savaştan bahsedelim. Çok önemli bir nokta. Birleşmiş Milletler Suriye'ye insani yardımları askıya almış durumda. Tüm insani yardımları bu dünyanın görmezden geldiği. Birleşmiş Milletler'in genel kurulu olan genel kurul toplantısı var. Bütün dünyanın siyasi liderleri orada. Konuşmalar yapıyorlar, nutuklar atıyorlar. Ama buna karşılık hakikaten ortalıkta yani bizzat insanlığın kurduğu en önemli yardım kuruluşu, bütün insanlığı temsil eden kuruluş olarak milletler cemiyetinden sonra daha da yürümeyen bir projeydi. Projeydi, onun yerine Birleşmiş Milletler kuruldu. İkinci Dünya Harbi'nin mütakip. Ve şimdi Birleşmiş Milletler insani yardım yapamıyoruz. Onun için de vazgeçiyoruz dedi. Bundan daha büyük bir yenilgi, insani yenilgi düşünmek kolay değil. BBC Türkçe'den bakalım. Birleşmiş Milletler Suriye'deki tüm insani yardım faaliyetlerini askıya aldı diyor. Birleşmiş Milletler'in bu kararı yani dün belki gün... Halep yakınlarında düzenlenen hava saldırısının hemen ardından geldi. Bu da ateşkesin hemen ardından gelen bir saldırıydı. Yani diyor ki Birleşmiş Milletler savaş uçakları tarafından vurulan konvoy bütün ruhsatları geçiş izinlerine sahipti. Rusya'da Amerika Birleşik Devletleri de rotayı biliyorlardı diyor. Bütün koordineleri biliyorlardı ama olmadı. Suriyeli aktivistler de Urum El Kübra Kasabası yakınlarındaki saldırıda 12 kişinin öldüğünü bildirmiş. Amerika Birleşik Devletleri de saldırıya sert tepki göstermişti. Saldırıda ölenler arasında Suriye Kızılayı yetkililerinden biri de varmış. Yani inanılmaz dramlar hatta trajediler var. Buğday, <gülüyor> kışlık kıyafetler ve tıbbi malzemeler taşıyor. Ee, 31 kamyonluk bir kafile konvoy. Ve 18'i imha edilmiş. Bu dünya tarihine de geçecek. Bir kepazelik tarihine geçecek bir şey bu. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi Başkanı Peter Maurer saldırıyı insani yardım alanında uluslararası hukukun rezilce ihlali olarak nitelendirmiş. Elinden başka bir şey de gelmiyor herhalde bu ifadeden. Bombalanan kamyonların bir tanesinin üzerinde şimdi fotoğrafına bakıyorum. Allah korusun yazıyor. Türkçe. Konu Hemen altında da... E Şey var kızılaç ve kızılay amblemlerinin bulunduğu kollilerin e, parçalanmış parçaları şeyleri var e, kalmış kırıntıları var işte bir mikrokozmos, mikrokozmos. gibi bir şey evet. hakikaten tek bir olayda tek bir fotoğrafta bunu bütün insanlığın içinde bulunduğu halin hal ve gidişin daha doğrusu sıfır olduğunu gösteren bir durum yaşadıklarımız büyük bir mikrokozmos Şam ve Moskova reddetmiş bu arada. Suriye Devlet e, Ajansı, Haber Ajansı, SANA'nın aktardığına göre Suriye ordusundan bir yetkili insanı Yardım Konvoyu'nu kendilerinin vurduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemiş. Rusya Savunma Bakanlığı da Rusya ve Suriye Hava Kuvvetleri'nin Halep'teki insanı Yardım Konvoyu'nu vurduğunu reddetmiş. Öte yandan Halep'teki El Firdevs, Eskikayeri ve El Merce mahallelerindeki rejim güçlerinin Kentin batı kırsalındaki Elhur beldesinde ve Rus uçaklarının düzenlediği saldırılarda buna artı olarak 21 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor bugün. Evet yani Rusya'da, Rus Suriye'de yardım konvoyunu biz vurmadık diyor. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'de bir esat ordusunu yani Suriye rejiminin ordusunu vurmuş ve bunun büyük bir yanlışlık olduğunu söylemişti. Büyük de demiş miydi bilmiyorum. Yanlışlıkla vurdum demişti. Evet ya yani Benim haberlere baktığım kadarıyla bunların herhangi bir şekilde e, savaşan taraflar birbirlerine suçlatıyorlar ama hava bombardımanı olduğu kesin. Yani hava bombardımanı olduğu için oradaki hava bombardımanını yapan ülkelere bakmak lazım hangileri olduğunu. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'de hava bombardımanı yapıyor mu? Suriye'de hava bombardımanı yapmıyor mu? En son gelen haberlerde vardı benim hatırladığım kadarıyla. Evet. Bir kontrol edeyim tekrardan. Amerika Birleşik Devletleri Fransa'da yapıyordu yakın zamana kadar. İngiltere'de yapıyordu. Rusya'da yapıyor. Ardından e, zaten rejim kuvvetleri yapıyor. Esad rejiminin uçakları yapıyor. Bunlar kendi aralarında oturup konuşmaları lazım. Kim yaptı bu saldırı diye. Bu evet. kadar zor bir şey mi bu? Çok zor. Dünyadaki en zor şey bu olabilir Suriye'de çatışmasızlık vardı ateşkes ya da sona erdi yardım konvoyu vuruldu çünkü Birleşmiş Milletler'de Suriye'deki insani yardımları askıya aldı peki ne olacak yani Amerika'dan da Suriye'ye yardım konvoyuna Suriye'deki yardım konvoyuna saldırıya da tepki var Rusya'da Suriye'de biz yapma biz vurmadık diyor iddialar gerçek dışı demiş Suriye. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden de şama tepki var. Bankimun, Suriyedeki iç savaşta en fazla sivil ölümü Suriye yönetiminin eliyle gerçekleştirildi diyor. Farklı tarafta tarafları destekleyen güçlerin ellerinde kan var demiş. Görevini devretmesi öncesinde yaptı. Son Birleşmiş Milletler Genel Kurul şeyinde, nutkunda konuşmasında yapıyor. Yani bu açıklamadan hemen önce işte Birleşmiş Milletler Suriye'ye tüm yardım konvoylarının askıya alındığını duyurmuştu. Şam'da Bankimun'un sözlerinin Birleşmiş Milletler Antlaşması'na uygun olmadığını söylemiş. Yani buna gülmek mi, yüngür gül ağlamak mı gerektiğini bütün bu açıklamalara karar veremiyor insan. Ee, yani... E, Halep'e yardımlar doğruluğu şimdi bundan etkilenen kim? Bundan bir tek etkilenen insan var. İnsan kitlesi var. O da Suriye'nin yoksun ıı, sivilleri. 300 bin kişi şu anda 300 bin Çoğu, daha fazla çocuk, insan. kadın. Kuşatma erkek. altında. Esad evet. rejiminin kuşatması altında. Çember daralıyor. Kaçabilecek yerleri de yok şu anda. Ve evet. Buraya yardım girmeye çalışırken bu bombardımanla beraber artık yardımlar da giremiyor. Ve kimse de sorumluluğu istenmiyor. Evet. Bu Çok ki... çocukça değil mi? Yani yapıyorsunuz ve sorumlulukla yüze bilmiyorsunuz. Alimdir. Çocuk bu genç yani savaş suçudur kasıttıysa diyor demiş mesela. Birleşmiş Milletler'in insani işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü olan Steven O'Brien Bundan da korkmaya gerek yok. Suriye'de ne kadar çok savaş suçu işlendi ki bunda unutulmasın. Evet ama yani bunu da açıkça söylemiş. Bu çirkin saldırı kasıtlıysa eğer savaş suçudur demiş. O yüzden açıklamıyorlar işte. Kasıtlı olabilir tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nin kasıt dediğiniz zaman benim aklıma Amerika Birleşik Devletleri'nin sehfen yaptığı saldırılar geliyor. En son... ...İŞİD kampı diye derezördeki bir havalimanını... ...bombalamıştı. İçindeki işte biraz önce... ...söylediğiniz gibi yüzyenin üzerindeki Esad rejimi... ...askerini öldürmüştü. Evet. Ardından da havalimanı... ...İŞİD militanlarının kontrolüne geçmişti. Yani kasıt dediğiniz zaman... ...aklıma böyle Sehfen'de beraberinde geliyor. Peki demin... E, ...soruna, e, senin deminki... ...soruna da Deutsche Welle'den bir cevap... ...bulabiliriz. Yani e, BBC Türkçe... E, ...T24... ...Guardian çeşitli e, şeylerden incelemeye çalışıyoruz. Ha, Ondan önce Guardian demişken şunu da hatırlatan Julian Borger ve Spencer Ackerman'ın bildirdiğine göre New York'taki Birleşmiş Milletler e, yay kurumunu izlerlerken şunu açıklıyorlar bu doğrulanırsa diyorlar doğrudan doğruya Rusya'nın e, bombalamanın içinde bulunduğu en az 20 kişinin de öldüğü şey Çok uzun vadeli etkili sonuçları olur. Çünkü Rus uçakları, bombaları Birleşmiş Milletler Yardım konvoyunu etkileyen şeyin... ...Rus uçakları tarafından yapıldığını resmen söylüyor Birleşmiş Milletler yetkilileri. Mi? Yani bilmiyorum. Ilginç. Birleşmiş Milletler Konvoyu'na yapılan saldırı bile faili meçhul olarak geçiyorsa... ...hava saldırısı bile faili evet. meçhul olarak kayıtlara düşecekse zaten biz bu gezegende yaşamayalım. Mars'ta da yaşasak zaten çok fazla bir şey Farklı bir şey olacak gibi durmuyor da Evet yani çok acayip bir durum var Ama olan kime oluyor Suriye halkına diyor işte Südvest Presse Deutsche Welle'nin haberi Deutsche Welle, Türkçeden alalım Basındaki ortak yorum Suriye'deki ateş kesin ardından Amerika ile Rusya arasındaki Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki Anlaşmanın sekteye uğraması Oluyor ve elinde sonunda Sadece zarar görenin, esas zarar görenin Suriye'nin sivil halkı olduğunu söylüyorlar. Yani Berliner Zeitung mesela bu durum Suriye halkı için hiç hayırlı değil demiş Südwest Press'e. Süper güçler her ne kadar sorumluluğu birbirinin üstüne atmak istese de onlar açısından Suriye'de ateşkesin başarısız kalmasının yarattığı imaj kaybı çok büyük demiş. Hı hı. Ama burada artık bir imaj kaybından kaygılanacak bir kimse de bir ülkede düşünemiyorum. Zira görünen o ki onların Suriye'de savaşan taraflara gerçekten sözlerini geçirme gücü kalmamış gibi diye de bir yorum yapmışlar ki haksız sayılmaz. Bey, kimsenin sözünü geçirecek bir durum mu yok hakikaten öyle görünüyor yani. Bu nedenle ateşkesin başarısız kalması ertesinde bölgesel güçlerin yani İran, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yine devreye girdiğini belirtiyor. Önümüzdeki yıllarda da olan yine Suriye halkını olacak demiş. Bana sadece Suriye'de de kalmayacak bu durum yani diğer bölgeleri de yayılacak gibi duruyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Suriyeli ve Lübnan'ın iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış yaralananlar olduğundan bahsediliyor. Ellerinde silahlarla beraber mahallenin içerisinde dolaşan böyle milislerden bahsediliyor aynı şekilde. Yani Lübnan, Türkiye, Irak Irak da zaten şu anda savaş içerisinde ya Diğer bölgeler de aynı şekilde Büyük bu, Orta Doğu evet Mikrokozmos'un parçası olacak gibi duruyor Erdoğan konuşmuş bir de Evet bunun üzerinde fakat hiç durulmuyor Yani Türkiye'deki medyada e, Bu konuyu görmek Fazla mümkün değil Ve Başından beri sırası. görebilmek mümkün değildi ki Suriye'yle evet. alakalı Durumuz yani ben onu söylüyorum sürekli Bu metaforu tekrardan kullanacağım Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'e yaptığı saldırıda yüzün üzerinde sivil öldü darbe sonrasında denk geldiği için ben bu haberi Türkiye'deki gazetelerdeki internet sitelerinden bile göremedim ama Jamaican Post'ta vardı. Jamaika'da da öğrendim. Hemen sınır komşumuzdaki yüzün üzerinde sivilin hava saldırısı sonucu Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürüldüğüne dair haberi. Jamaika sınır komşumuz değil mi bizim? Uzaktı. Komşumuz. Sınır komşumuzdu. İşte Kore, beraber Kore ile beraber harekat Kore'ye harekat başlamasıyla beraber sınırlar tekrar çizildi. Bu da bugün yıl dönümü olan. Evet, ya yani evet. yoktu başından beri yoktu. Yani Suriye'yle alakalı evet, haberler. Yani bugün çeşitli gazetelere bakıyoruz ve yok. Yani böyle bir şey Suriye Savaşı ile ilgili bu son derece dramatik ve hatta şeyi de söylediğimiz gibi mikrokozmos değeri olan yani bütün dünyayı bir hap olarak hal ve gidişi ortaya koyan bir olay. Ne kadar yani bir önemli olduğunu da. Milletler yardımı kesiyor. Ya Dünyanın en kanlı evet. şeyine durumunu da iç savaşında ve bölgesel savaşında giderek büyüme e, eğilimi gösteren savaşa insani yardımın vurulması üzerine artık yardım edemeyeceğim kusura bakmayın diyor. E yani siz gider miydiniz göz göre göre ölüme? Oradaki hayır, hayır, çalışanlar hayır. olarak, şoförler olarak, oradaki yardım görevlileri olarak yardım götürüyorsunuz. Taraflar anlaşmışlar. Ölü, hayır bir de anlaşmışlar yani vurulmayacak diye anlaşmışlar. İçeri girebilirsiniz izni verilmiş. O izinleri alma süreci de zaten çok meşakkatliydi. Onlar da yazıyordu ve bu iznin olduğu sırada havadan bir şekilde tepenize bomba yağıp ölüyorsunuz. Böyle bir riske girer misiniz? Bile bile ölmek ister misiniz? E yok, onu zaten yani. eleştirecek bir durumu yok Birleşmiş Milletler'in. Yani şeyi de söylemek lazım. Tamamen zaf içinde insanlık elini kolunu bağlamış duruyor ama en vahim durumda olanlardan bir tanesi de medya. Ve mesela şimdi bakıyoruz işte Hürriyet gazetesine bakalım. Bu olaydan bahsetmiyor ama bunun yerine piyade gidiyor diye kocaman bir sürmanşet atmış. Gene böyle çok kahramanlık bir tank ve savaşan asker görüntüleri arasında... Türk askerleri görüntüsü altında Fırat Kalkanı operasyonunda Elbab kentini hedefleyen Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'deki güçlere muharip piyadelerle takviye yapmaya hazırlanıyor diye Uğur Ergan imzalı sürmanşet haberi var. Ondan sonra diğer manşete bakacak olursak da işte biraz önce senin de sözün Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Genel kurulda FETÖ dünya için tehdit demesi var. Yani sadece Türkiye için değil 170 ülkenin tamamı için nini güvenlik tehdidi olduğunu söylemiş. Yani böyle durumlarda ben bir şey olsam, jameikalı yetkili olsam derdim ki ya bu okulların açılmasını bizim ülkemizde bir şekilde öne olan resmi yetkililer de vardı. Davetler, biz davet etmedik bu insanları gelip okul açın diye. Resmi yetkililerle güvenlik yaptık. Şimdi nasıl bir anda kapatacağız diye de sorarım. Bir o var, bir de e, yani Amerika'yı Finlanda tehdit ediyorsa, e, Hristiyan ülkeleri de tehdit ediyorsa çok çok güçlü bir Masonik e, bir yapı olabilir. Yapı olabilir. Yani Hristiyanlığı da Müslümanlık üzerinden ele geçirecek bir operasyonsa Hıştı. bu tarihin en büyük şeyi olabilir. Opera, operasyon. Evet. Hali. Yani Moğolları düşünüyorum. Onlar dini belli değil. Be, böyle bir şey mi çıkmış Türkiye'de? Evet. Bütün dünya için tehdit diyor. En e üst, takıl, tehdit. üst takıl. Üst takıl gel takıl. Yok mu? Yok. Üst takıldan bahsedilmiyor mu burada? Tek başına mı yapmış bunu FETÖ? Fethullah Gülen bunu tek başına mı yapmış? Evet. Tek, vay canına. Fethullahçı terör örgütüne karşı gerekli önlemleri süratle almaları çağrısında bulunuyorum. Tecrübeyle sabittir ki FETÖ ile bu aşamada mücadele etmezseniz yarın çok geç olabilir. Demiş. Yarın dedi, dün Tam yarın anlıyoruz da dün 2013 senesindeki olimpiyatlar hatırlıyor musunuz Türk olimpiyatlarını? 2012 miydi yoksa? Neyse 3 sene önceki olimpiyatlar. 3 sene önce farklı olmayacağını, 3 sene sonra farklı olmayacağını nereden biliyorsunuz? Jamaika büyükelçisi olarak bana şey verebilir misiniz mesela? Garantisini verebilir misiniz? 3 sene önceki Bugün iyi ilişkilerin Anatoma, Evet, 3 sene önceki ilişkilerin iyi olması 3 sene sonraki ilişkilerin kötü olmasını nasıl etkileyebilir? Bu Türkiye'nin 3 senelik politikasını nasıl anlayabilir büyük büyükelçi? Nasıl güvenebilir? Belli olmaz, evet. Bu, Sonuçta camayı kalıyor. çok önemli evet. haberler de var. Hürriyeti takip etmeye devam ediyorum o zaman ben. Ee, Erdoğan çok yararlı bir kitap demiş uçakta. Hangi kitabı? Sırtaş derinlik mi? Demokrati, Demokrasi Kahramanları kitabını uçakta incelemiş. Anadolu Ajansı'nın çıkardığı şey, fotoğraf albümü hmm. mi? Evet. Evet. Hmm. ...ondan sonra çok... göndermediler bir kopya. ...faidil bir eser demiş. Bir de... ...çok önemli bir şey... ...haber daha var. Çok günün en önemli... üzücü haberi bu. Yani, Birleşmiş sayı. Milletlerin şeyi değil yani. Evet hazırız. Hazır mısınız? Evet. Kemerlerinizi de bağladınız mı? Oo her zaman. Evet... Maalesef Angelina Jolie ile Brad Pitt boşanma, boşanıyorlarmış. İşte bu. Ya yapmayın şimdi bu haberlerle beraber daha fazla insanları üzmeyin gerçekten. Kaç çocuk alacak ortada biliyor musunuz? Altı. Altı çocuk. Kimisi Vietnam'dan, kimisi Çin'den, kimisi Latin Amerika'dan. Altı çocuk, annesiz babasız ortada Fakat kalacaklar. Daha da kötüsü var. Angelina Jolie Türkiye'de kötüsü. yaşamaya başlayacakmış mülteci kampında bu mu? Daha yok daha kötüsü Brad Pitt eşini 40 yaşındaki Fransız aktris Marion Cotillard <gülüyor> anlatmış. Ya. Yapmış mı bunu? Evet. Anca bile aldatılıyorsa dünyada kusura bakmayın. Yani Birleşmiş Milletler karışıyor ya. Yani. Evet. Tamam anladım. Ee, bu, bu var. Yani Suriye'deki ölüm kalım meselesiyle, mülteci meselesiyle ilgili bir şey yok gazetelerde. Ama bunlar var. Yade gidiyor filan. Eee bir dakika haber Türkü gördünüz mü? Hemen öyle atlamayın lütfen. Biraz önceki haberin bakayım. Brad Pitt de oyunu yapmış çok korkunç. Utanç verici diyor ama bu utanç verici olan Erdoğan'ın konuşmasıymış. Ben orada... nasıl yani? Haber Türk mü demiş bunu böyle? Hangisini? Habertürk Erdoğan'ın konuşmasının mı utanç verici olarak itiraf Erdoğan'ın konuşmasındaki tövbe tövbe. utanç verici lafını almış. Ha, öyle. Yani yanlış anlaşılabilir gazete bayene gittiğinizde ilk bakış attığınız zaman böyle şeylere dikkat etmek lazım evet. Sayın Habertürk yetkilileri. Kısaca şeye de bakalım sabah akşam Yeni Şafak ve Star'a FETÖ ile mücadelede yarın çok geç olabilir manşet. Suriye ile alakalı bir haber yok mu sabah gazetinde. Yok. Allah Allah. Akşam gazetesinde mücadele etmezseniz yarın çok geç olabilir. Akşam sürmanşet. Yeni Şafak sürmanşet. FETÖ 170 ülkeye tehdit. Ee, var var Suriye'de ilgili haber. Bak yeni şabakta Fırat Azez artık barış koridoru olmuş. Suriye'de savaş bitmiş, koridor, barış koridoru. Barış açılmış. koridoru mu güzel kelimeymiş, sevdim bunu. En yani güzel cümleymiş. Tamlaması. Bir, bir tane daha var. Gene barışçı bir şey. Güvenlik açısından güvenli bölgede Cerablus. Ya yani sakız gibi çok fazla kullanıldı da. da. Barış koridoru güzelmiş. İçeri girdiğiniz zaman böyle Bozcuk Üniversitesi'ne giden metro hattının o geçtiğiniz ufak tünel gibi duruyor. Barış koridoru. Metrodan indikten sonra neyse. Evet böyle. Aa var. Şeyde var. Star'da var. Star, evet. Yani anı manşet tabii şey, Dünya ülkeye mahkum edemezsiniz diyen Erdoğan. BM böyle gitmez diyen. Tekrar, yüzlerine tekrarladı diyor. Bunları FETÖ var. İki gün önceden hazırlıyorlar. Çok ya, özür dilerim. İki gün önceden hazırlıyorlar. Zaten konuşmaların birçoğunu daha önce bazı yerlerde söylemiştik. Kolej hazırlanıyor. Ardından ufak detaylar serpiliyor. Tembellik yapıyor Star'daki editörler. Buradan hatırlatayım. Yetkilileri. Dünya 5'ten büyük de... BM böyle gitmez konuşmaları, açıklamaları çok çok önceden yapılmıştı. Evet, FETÖ'nün Matahari'leri mi? Matahari mi? Evet, Şerife Güzeli'ne biri. Ablalarda gizli baylok varmış filan. Neyse bunlar da var. <gülüyor> Ablalarda gizli baylok varmış. Evet. <gülüyor> var olma hakkımız ve Türkiye gerçeği diye de bir yazı var. Yiğit Bulut yazmış. Ee, şey Star'da da böyle yarın çok geç olabilir. Şey yok ama. Brad Pitt vaziyeti yok birinci sayfada. Buna canım sıkıldı. Brad bitti. bitti. evet, yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tıp ablalarda gizli Baylok varmış. Buradan mülteci meselesine geçebiliriz. Bir de olağanüstü halin uzatılacağı durumu var. Onu da belki daha sonra konuşmamız lazım. İlk işareti vermiş Erdoğan. uzatın mı demiş? Uzatılması. Ona bahsederiz. Mültecileri önce şey yapalım ki en önemli haber belki de bu. Uzun vadeli olarak Birleşmiş Milletler'in bir açıklaması var biraz sonra o ikinci yarım saat içinde konuşmaya başlayabiliriz. 2016 yılı sığınmacılar için mülteciler ya da göçmenler ne dersek diyelim en ölümcül yıl olacakmış. Korkunç rakamlar var. İklim değişikliğiyle paralel bir anlatıya sahip. Nasıl son yaşadığımız 3 sene içerisinde en sıcak yıl olarak geçiyor? Neredeyse son geçirdiğimiz 3 sene içerisinde de mülteciler ve göçmenler için en ölümcül yıllar olarak tarihe geçiyor. Zaten iklim mültecileri ile beraber bu ebediyen böyle olacak gibi Bu görünüyor. Paralelliği görmek lazım. Bir de ikinci önemli bir şey o, o halle beraber e, EDP'nin de kapatılmasına giden yola ve milletvekillerinin tutuklanmasına ve e, yargılanmasına, tutuklanmasına ve e, kapatılmasına giden bir yolun başlangıcı da sayabileceğimiz gelişmeler var. Ona da değiniriz. Demirtaş Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yani HDP Gen Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan bahsediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni devletin kurum ve organlarını aşağılama soruşturması nedeniyle ifadeye çağrılmış. Erdoğan da o hal en az 3 ay uzatılabilir demişti. Bunları konuşacağız birazdan. Açık Gazete They sing at the break of day, start again, I heard them say, don't dwell on what has passed away, or oh, what is yet to Yeah, the war The birth betrayed, the marriage spent, yeah, the widowhood of every government signs for all to see. I can't run no more with that lawless crowd. in places prayers evet anthem Leonard koen'in yeni şarkılarından bir tanesini çaldık Leonard norman Cohen çatlaktan sızan ışık programında açık radyoda da Güzel Dere Kardeşler'in yürüttüğü programda da çok ayrıntılı olarak işlendiği gibi çatlaktan sızan ışığı getirenlerden bir tanesi Kanadalı şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen, şair ve romancı. 60'la yakın bir kariyeri var. Hala albümler çıkartmaya da devam ediyor. Ve bu Anthem şarkısıyla da şimdi çatıraktan sızan ışığı bulmaya çalıştığımızı söyleyelim. Onun doğum gününde çaldık. 1934'te bugün 21 Eylül'de doğmuştu kendisi. Ona da bir günaydın dedik. Evet Birleşmiş Milletler Suriye'ye insani yardımları askıya aldığı gibi korkunç hazmetmesi Neredeyse imkansız derecede zor, absürt bir, dramatik kararın ardından devam ediyoruz. Birkaç savaş ve barış haberi daha var. Daha üst bir kurul yok değil mi Birleşmiş Milletler'den? Yok. Birleşmiş Milletler'in beceremediğini yapabilecek bir kurum yok dünyada. Yok maalesef bölgesel. NATO <gülüyor> dediğiniz şey, zaman o da işte o da karşısında Rusya'yı buluyor. Evet. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 24 Ağustos'ta Suriye'de başlattığı Fırat Kalkını Harekatı'nda iki asker daha hayatını kaybetti. Doğan Haber Ajansı'nın e, verdiği bilgiye göre Karkamış kesiminde duvar örüldü. Burada da bir duvar örülüyor ya. Evet. O sırada mayın ya da el yapımı patlayıcı infilak etmiş yaşamlarını yitirmişler. İhlas Haber Ajansı ise... ...Mayın Arama Birliği'nde görevli olduklarını... ...yani bu konuda iki ayrı ajanstan... ...iki ayrı yorum var... ...iki asker de... E, ...bunlar Mayın Arama Birliği'nde görevli olduklarını... ...söylüyorlar... ...her iki ajansa göre de iki asker yaralanmış... Tankçı değiller yani... ...değiller hayır... E, ...son olayla birlikte... ...Fırat Kalkanı Harekatı'nda... E, ...hayatını yitiren... ...askerlerin sayısı on oldu... ...yaralananların sayısı daha fazla bazı mühimmat tanklarda kaybedildi. Yani aslında çok kolay gelişen bir şey değil bu. Ne yazık ki bu haberleri daha fazla duyacak gibi duruyoruz. Çünkü Hürriyet gazetesine baktığımız zaman çok ciddi bir iddia olarak dile getiriliyor artık Elbap üzerine piyadelerin gönderileceği, Türkiye Türk Silahlı Kuvvetlerine ait piyadelerin gönderileceği. Onun hemen öncesinde Dabuk bölgesine girilmesi gerekiyormuş. Dağbık'ta da hendekler kazılmaya başlanmış işit tarafından. Dağbık Türkiye sınırına 20 kilometre uzaklıkta gelen istihbarat bilgilerine göre işin kolay olmayacağı gösteriyormuş. İstihbarat birimlerinin hazırladığı raporlarda Dağbık'ın etrafında çok sayıda hendek kazıldığı, seyyar antitankların bulunduğu kentin etrafına yüzlerce mayın el yapımı patlayıcı döşendiği söyleniyormuş. DAŞ'ın bu kentin aynı adı taşıyan bir de dergisi bulunduğu hatırlatılıyor Hürriyet'in haberinde. Ve örgütün Örgüt buranın mahşer, mahşerin başlayacağı yer olduğuna da inanıyormuş. Örgüt de inanmıyor. Yani çeşitli İslami yorumlarda da bundan bahsediliyor. Dağbık bölgesinde. E bir de Dağbık'tan sonra Elbap var. El çok, çok çok uzun bir çatışma hali görülebilir. Yani Membiç'in ne kadar zor bir sürede alındığını hatırlarsınız. Daha geçtiğimiz ay içerisinde. E, aylarca sürmüştü. Haftalarca sürmüştü Membiç'in alınması YPG güçleri tarafından. Bir de şimdi bunun... Tabuk ve Elbap versiyonunu göreceğiz. Bakalım orada kuşatmalar ve çatışmalar ne kadar uzunlukta olacak. Ve orada da biraz kaygı verici bir tarafı olduğu söylenebilir. Erdoğan'ın gitmeden önce giderek Birleşmiş Milletler New York'a gitmeden önce giderek verdiği açıklamada nereye kadar gerekiyorsa oraya kadar gideceğiz gibi bir terim kullanmıştı. Bu tezkere, de, tezkere konusu da meclise gönderilmiş ama meclis tatilde zaten. Yani Türkiye... Tezkereye gerek var mı? Evet. <gülüyor> Genellikle oluyor. Yani o hali olduğu için kanun hükmünde karar ile beraber tezkere geçirilemez mi? Ee, yok. Ona bir ihtiyaç var bildiğim kadarıyla. Benim bunca yıldır. Başka da bir şey var. Te Türkiye hem içte şimdi onun da haberini verelim yani çok Kars'ta bir çatışma var mesela bir asker şehit oldu bir yaralı var Kazman ilçesinde jandarma özel harekat timleriyle PKK'lılar arasındaki çatışmada bu da bir ayrı haber T24'ten görebiliriz içte de dışta da bu saldırılar olurken meclis tatilde olağanüstü hal, kanun hükmünde kararnameleriyle yönetiliyor ülke Yani son derece tuhaf bir durumla karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan işte FETÖ ile mücadele etmezseniz yarın çok geç olabilir diyen ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de reform çağrısı yapan bir Cumhurbaşkanı var. O var aynı zamanda BBC Türkçe'nin haberine göre Times gazetesinde konuşmuşlar, İngiliz Times gazetesinde konuşmuşlar Yunanistan'a kaçan bu darbe girişiminden sonraki askerler. emirle gönderildikleri sırada darbe girişiminden haberlerin olmadığını, bazı yaralı askerleri almak için indiklerini, indikleri sırada polis tarafından yoğun ateş altına alındıklarını ardından ormanlık bir bölgeye inip çıkardıkları iPad'den darbe girişimini öğrendiklerini söylemişler. Türkiye'ye gitmek istemediklerini aynı şekilde belirtiyorlar bu haberin içerisinde, The Times'ın haberinde. İşkence olduğunu söylüyorlar ve Türkiye'de neler karşılayacaklarını bildiklerini söylüyorlarmış. Evet, yani, yeni bir operasyon da var bu arada onu da söyleyelim. FETÖ soruşturmaları kapsamında dün kime yeniden operasyon düzenlenmiş. Yapılan aramalarda FETÖ, PDI, terör örgütü ve Fethullah Gülen'e ait kitaplarla dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi deniyor. Koskep ne? Koskeb helva ismi gibi. Ee, ona bir baksana bakabilirsen... ...aynı soruşturma kapsamında... ...13 ilde Koskeb'e... ...düzenlenen operasyonlarda da... ...aralarından il müdürlerinin de olduğu... ...35 kişi gözaltına alınmış. Kos buldum bir saniye... ...kapandı. Küçük ve orta... ...ölçekli işletmeleri geliştirme ve... ...destekleme idaresi başkanlığı. Evet aynen öyle. Orada da operasyon devam ediyor... O, Peki özelleştirilmişti değil mi? Hatırlıyorum. Evet. Ya yani ben yoktum açıkçası da ama. Evet. Özelleştirilmişti. 16.000 şirket için iflasında ayak sesleri olduğundan da bahsediliyor bu arada. Hazır, küçük şeyden bahsederken küçük orta boy işletmelerden ve e, alacak sigortası <gülüyor> alanında faaliyet gösteren Oylar e, Hermes şirketinin CEO'su Özlem Özünerde 2016'da Türkiye'de 16.000 bin, 16.000 bin şirketin iflas edeceğini söylemiş. İflasların artmasının en önemli sebebinin tahsilat zorluğu ve kur hareketleri olduğunu ifade etmiş. Ee, bunu da e, buna da gelme dönme fırsatı e, bulacağız. Çünkü işsizlik rakamlarıyla ilgili de çok ürkütücü şeyler geldi. TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre işsizlik oranı Mayıs Haziran Temmuz'u kapsayan dönemde %12'ye 10,2'ye pardon e, yükselmiş bu 6 yılın zirvesine ulaşmış e, programcı dostumuz Seyfettin Gürsel'in de e, 20 Eylül tarihli yazısında T24'te bunun e, ağır bir darbe olduğunu böyle bir şoku kimsenin beklemediğini söylüyor şu anda ülkede 3 milyon 324 bin kişi iş arıyor Mayıs Haziran Temmuz itibariyle İşim ve hammetini vurgulamak için de <gülüyor> genç işsizlik oranının iki ayda yüzde on yedi virgül yirmi virgül yirmi tam iki virgül sekiz puan arttığını da eklemek isterim diyor. Bu çok muazzam bir istihdam kaybı da söz konusuymuş doksan dört bin. Yani bunun tabii yol açabileceği başka sorunlar var. Tekrar buna da dönebiliriz. Çok ufak bir müsaadenizle e, Petkim'e dönmek istiyorum gene kısaca. O şimdi gördüm bu haberi. Daha önce gözüme çarpmamıştı. Yusuf Özkân'ın bir Cumhuriyet Gazetesi'nde eski Petrol İş Sendikası Genel Başkanı eee Öz, Öztaşkına sormuşlar. FETÖ yönelik operasyonlarının sürdüğü Petkim'de özelleştirmelerin ardından cemaatin etkisinin arttığından bahsetmiş. Kadroların doldurulduğunu Özelleştirmenin ardından petrokimya alanında kendini ispatlamış isimler yerine işin uzmanı olmayanların cemaat gibi yapılanmalar adı altında kadrolara doldurularak bu yapılanmaların petkimde lojman dağıtımlarına kadar belirleyici rol oynadığından bahsetmişler. Bu arada Sokar'dı. Son aşamada şeyi alan. Azerbaycan'ın evet. Devlet Petrol İşletmesi evet, Sokar. Yani onların çatısı altında bu örgütlenmeler meydana gelmiş olduğundan da bahsediliyor. Evet Azerbaycan'da da e, demokrasiden e, den eser bile olmadığını orada bir hanedan e, Aliyev hanedanının e, 30 küsur yıldan beri e, baba oğula geçerek e, ve diktatoryal bir yönetimin olduğunu da hatırlatmak lazım. Büyük yolsuzluk haberleri de yer alıyor. Orada da referanduma doğru gidiliyor biliyorsunuz 26 Eylül'de gerçekleştirecek anayasa referandumu varmış. Meclis dışındaki e, muhalefet partileri mitingler düzenliyorlar. Evet e, o çok önemli bir konu. E, Türkiye'yi de e, genel tartışmalar açısından anayasa e, meseleleri çok tartışılırken Türkiye'de bu konuyu e, Ali Bilge çalışıyor. Azerbaycan Anayasası üzerinde ona özel bir programla yer ayırabiliriz. Çok ufak bir özet yapayım Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisiyle Anayasa'nın 29 maddesinde değişiklik yapılması için 26 Eylül'de referanduma gidiliyor. Anayasaya değişikliği, anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı seçilme yaşındaki en az 35 yaş kısıtlamasını kaldırılması Cumhurbaşkanı'na erken Cumhurbaşkanı seçimi ilan etme yetkisi de verilmesi öngörülüyormuş. Evet, yani işte o açılardan tabii Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir konu. Konuşuruz. Konuşuruz. Mülteci meselesine bir an için dönmemiz defayda fayda var. Çok dünyanın en önemli eşitsiz, adaletsiz bir savaş, kesintisiz savaşın devam ettiği bir dünyada bir de küresel ısınmanın da etkisiyle muazzam bir mülteci sorunu olacak. Birleşmiş Milletler'in açıklaması Doğu Çevre Türkçe'den şöyle yüksek komiserlik, mülteciler yüksek komiserliği 2016 Ocak ayından bu yana 3.210 sığınmacı ölü ya da kayıp olarak kayıtlara geçmiş. 3.210. Geçen yıl bu rakam %15 daha azmış. Yani %15 gibi ürkünç bir miktar artmış. Ve olumsuz gelişme böylece devam ederse 2016 Akdeniz'de en ölümcül yıl olabilecek demişler. Geri kabul anlaşması yapıldı biliyorsunuz. Bu yıl Birleşmiş Milletler verilerine göre bu yıl içinde 300 binden fazla sığınmaca Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmiş 300 bini aşkın sayıda. 2015'te İtalya ve Yunanistan kıyılarına yarım milyonun üzerinde sığınmacı ulaşmıştı. Daha tabi Ekim, Kasım, Aralık ayları var ve Eylül'ün de bir haftası daha var hatta 10 günü. Dolayısıyla çok bu rekor da kırılabilir. Sığınmacı Yunanistan'a Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan ve Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçen sığınmacı Türkiye'ye geri gönderilmesini düzenleyen <gülüyor> anlaşma, geri kabul anlaşması İtalya'ya bu yıl geçen ve hala geçmekte olan sığınmacı sayısı ise geçen seviyesinde gerçekleşmiş. Yunan adalarında 60 bin kadar mülteci var. İtalya'da 160 bin sığınmacı kamplarda kalıyor ve bir gemi tahsis ediliyormuş Lesbos'da yani Midilli'de yangında giden evsiz kalan en az bin mülteciye bir gemi bulup onu oraya yerleştireceklermiş. Adayla da entegre değil. bir kampın içerisinde çıkmamak üzere orada Entenler. bekliyorlar. Evet. evet. <gülüyor> yani adada görevlendirmek mümkün değil. Felaket. Binali Yıldırım da bu konuyla alakalı konuşmuş. Suriye'de 500 bin insan anlamsız bir savaşın uğruna hayatını kaybetti. Burada anlamsız olduğunu söylemesi de ilginç. Ee, 10 milyon insan yurtlarını terk etti. Kimse denizlerde boğuldu ama üç buçuk milyona biz kucak açtık. Altı yıldır ekmeğimizi paylaşıyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Bunu bazı ülkeler anlamıyorlar. Anlayamazsınız demiş. Anlayamazlar demiş. Çünkü onlar her şeyi paraya tahvil etmişler. Asıl huzursuzluğun kaynağı budur. Küresel problemleri gözümüzü kapatarak terörden arınmış bir dünya inşa edemeyiz. Mülteci sorunu var demiş. Evet mülteci sorunu konusunda tabii çok çarpıcı bir açıklama da şeyden geldi. Hakikaten insanın artık e, midesinin bulantısını e, bastırması bile zor olacak bir şey. Donald Trump Jr. çıktı bir de başımıza. Jr. mı? Evet, oğlu. Oğulda vardı? Yapış yapış saçlı, jöleli bir oğlu var. Oğlu da var ha? Oğlu da siyasetin içinde büyük bir destekçisi işte. Yeni bir Amerika'ya yaratmak ve çok hoş bir açıklama yaptı. Ben kendisi. kızı var zannediyordum. Kızı da var, oğlu da var. Ivanka. Ivanka şeyin kızının kankası. Ivanka kimin kankası? Kimin? Tun Angelina Jolie. Yok. Kimin? Çok yanılıyorsun. Kimin? Chelsea'nin. Chelsea mi? Hmm. Chelsea kim? Clinton. Clinton'ın kızının. Evet. Hepisi oradaymış be. Evet. Hepiniz oradaymış. Zaten be. üçüncü nikahında Donald Trump'ın Hillary Clinton'da orada baş. ilk sırada yer alıyordu. İlk kutlayanlardan biriydi Donald Trump'ı. Öyle ailece çok iyi görüşüyorlardı. Neyse ben şeyi söylüyorum. Kank, o da kanka zaten. Donald Trump Jr. Şey diyor. Skittle demiş bunlar. Yani Skittle denen bir şeker var. Mültecilerden bahsediyor. Suriyeli skittle. mültecilerden. Meksikalı filan. Bu şey bonbon şekerlere deniyor. Bonibon. Bonibon evet. Ve eğer bunlardan bir, bir çanak ...bonbonunuz olsaydı demiş... ...Donald Trump Jr. ...ve bunlardan üç tanesi... ...zehirli sizi öldürecek desem... ...alır mıydınız bir avuç? Almazdınız. Demiş. Ben denerdim şansımı. Yani bu işte... ...Suriye mülteci problemimiz... ...budur demiş. Ve yani artık... ...hakikaten... ...utancın yeri yok. Ve burada... <gülüyor> mide bulantısını insan durduramıyor ama müthiş fotoğraflar var. Mesela Birleşmiş Milletler konferans salonunun ortasına bir foto montajla Aylan Kürdi'nin şeyini oturtmuşlar. Hmm. E, dünyayı dinletmeye çalışıyorlar. Bir, bu Skittle mı diyor. E, bon, bonibon mu dersiniz bu çocuğa demiş mesela. Common Dreams'den e, çok abi zaymet genellikle böyle çok keskin şeyleri yapan ya da 1939'da gemiye doldurulmuş ve Amerika'ya gö göç eden sağlayan mutlu mü Yahudi mülteciler bunlar da mı acaba bonibondu diyorlar ya da hala şimdi steplerde böyle annelerinin kucağında koşturmakta olan Çoluk çocuk o, a, a, gezidiler muhtemelen onlar. Gezdiler evet. Onlar da Skittle mı ya ne bonibon mu diyorsunuz demiş. Bu Meksikalılar muhtemelen referans veriyor. Yok şeyden, yok Suriyeliler. Suriyeliler mi demiş? Evet. Allah Allah. çünkü Nobel ödüllü ayak e, başkan e, Obama gözlerimizi başka yöne çeviremeyiz ve sırtımızı dönemeyiz. Bu ailelerin yüzüne kapıyı kapatmak En, değer, en derin değerlerimize ihanet etmek olacaktır diyerek de bir laf mı göndermiş acaba Trump Junior'a bilmiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri 1 Ekim'den başlayacak 2017 vergi yılına 110 bin yeni mülteciyi ülkeye almayı kabul etmiş. Amerika Birleşik Devletleri Eylül ayına kadar alması beklenen mülteci rakamı ise 85 binmiş. Ayrıca 2015'ten 4,5 milyar dolar daha fazla mali yardım sözü verildiği de belirtmiş Birleşmiş Milletler'e ve bazı insanın yardım kuruluşlarına Yani Trump geldikten sonra bunların hiçbir olmayabilir, olmayabilir tabii ki. Olmayabilir. Yeri gelince de olup olmayacağı çok şüpheli zaten. Vay canına. İki ucu farklı noktalara değen değnek şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimleri. Evet. Yani o seçimlere ayrı bir, epey bir yer ayırmamız gerekecek. Henüz şeyimiz zaman bulamadık ama çok ilginç. Makaleler çıkıyor. Bu arada Ahmet ve Mehmet Altın avukatları da hukuk trajedisi yaşandığını bir kısım medyada korkunç yalanlar söylenmekte olduğunu söylüyorlar. Ee, subliminal mesaj gibi bir iddiayla tuhaf bir iddiayla 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce darbe girişimine iştirak etmekle suçlanan gazeteci, yazar ve akademisyen E, Ahmet Altan ve Mehmet Altan biraderlerin gözaltı süresi 11. gününe girerken avukatları Ergin Cinmen ve Veysel Ok bazı yayın organlarında yer alan iddialara yalanlama gelmiş müvekkillerimizin şahsında büyük bir hukuk trajedisi yaşanmaktadır diyorlar F serisinden dolar çıktı deniyor gene Bu bir dolarlık var ya. Evet. İçinde F serisi bir dolarlık bulunduğu söylenen kırmızı çanta Mehmet Altan'ın aile bireylerine ait eski bir kadın çantası. Yırtık bir dolar. Mehmet Altan ve ailesinin 1990'lardaki yani 30 yıl önceki 20 küsur yıl önceki bir yurt dışı seyahatinden kalmıştır diyorlar. Ayrıca Bank Asya kartı da vardı diyor. Bu da Mehmet Altan'ın 2011'de ...yarım dönem ders verdiği... ...Fatih Üniversitesi'nde toplam 3 ay boyunca... ...yatırılan ders ücretinin çekilmesi için... ...kullanılan bir kartmış. O zamandan bu yana hiçbir işlem için... ...kullanılmamıştır diyor ama... ...ve farklı bankadan... ...kredi ve banka e, kartlarının... ...numarasını şey yapıyorlar. Bir de hesap etmişler... E, ...Federal e, Merkez Bankası'nın... E, ...şeyine göre... ...1 milyar... E, ...kadar 1 dolarlık vermiş. Yok 8 milyar varmış da F serisinden olanlarda 1 milyar kadarmış dünyada. Pek komploda kullanılacak gibi değilmiş. Ne kadar büyük bir yapı olduğunu şimdi anlıyor musunuz? Evet anladım. Çok büyük bir yapı. 8 milyarlık işaretler kullanılıyor filan. Ama gazeteler buna yer vererek korkunç bir suça e, istirah ediyorlar diye itiraz ediyorlar. Aslı Erdoğan'ın tutukluğuna itiraz bir kez daha reddedilmiş. Gerekçe ne? ...delil durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı... ...Birleşmiş Milletler'den de Türkiye'ye insan hakları ve ifade özgürlüğü yolunda... ...uyarılar geliyor, bu da önemli. Bir de Kürtlere de bir uyarı var, Uluslararası Af Örgütü... ...Kürt yetkililer İslam Devleti esaretinden kurtulan ezidi kadının... ...utanç verici tutukluluğuna son vermeli diye de önemli bir şey söylüyorlar aslında kendisine IŞİD adı verilen silahlı grubun esaretinden kurtulduktan sonra neredeyse iki yıldır Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından yargılanmadan tutulan EZİDİ kadın Besime Derviş için bir açıklama yayınlamış. KB'ye bu şok edici ve keyfi tutukluluğa son vermelidir demiş. Yani hukuk, hukuk sorunları... Her bir tarafta var. Biliyorsunuz Bitlis'te toplantı, yürüyüş ve basın açıklaması miting yasaklandı. Diha'ya da e, Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu BTK, Diha'nın erişimini 45. kez engellemişti bu haberi de verememiştik. Büyük bir özgürlük sorunu yaşanıyor Türkiye'de. 27 gündür otomobilde yatan, emniyet ve savcılıktan bilgi bekleyen Göz doktoru kardeşinin nerede olduğunu soran bir adam da var. Arabasında yatıyor. Hmm. Ee, sonuç nafile Bart'ın emniyeti kapı duvar demiş. Celal Başlangıcı Musa Anter onur ödülü verilmiş. 24. Musa Anter ve Özgür basın şehitleri gazetecilik ödüllerinin sahipleri de belli olmuş. Tutuklu yazar Aslı Erdoğan'a da çok saygın. Tuholski ödülü verilmiş İsveç Pen Kulübü tarafından. Tuholski de kim olduğunu hatırlatalım. E, 30'ların başında Hitler Nazizminden kaçarak İsveç'e sığınan Alman yazar Kurt Tuholski iltica talebi kabul edilmeyince bunalıma girmiş ve 35'te intihar ederek yaşamına son vermiş. Bu ödülü Aslı Erdoğan'a da vermiş oldular. Böyle de kısa bir özgürlük turu da yapmaya çalıştık. Şimdi ara verelim. Açık gazete. Açık gazete Nereye Doğru Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz, sabah şerifler hayır olsun Efendim hayırlı sabahlar Günaydın Cengiz Bey Efendim, Evet hayırlı sabahlar Hayırlı sabahlar E, Sabah Şerifler hayırlı olur epeydir söylememiştim ya ne güzel hatırlattın. Eh e, öyle kendini evinde hissedesin diye burada. <gülüyor> çok naziksiniz çok teşekkür ederim. Ben evimdeyim canım. Evet. E, <gülüyor> eviniz şu an İstanbul mu yoksa farklı bir kalem? ya? E, e, yani Bizim dünya işte. Dünya, Dünya. gezegen. Evet. Gezegen öyle de Cengiz Bey, şimdi benim kafam karışıyor. İki saat farklı bir yerden seslenecekseniz önümüzdeki günlerde neler yapacağız? Biz açık radyoda heyecan içerisindeyiz böyle yaz saati uygulamasının olmamasından ötürü Aynen. ama. Ha, yok biliyorsun o, onun üzerine konuşmadık açıkçası. Evet. Ee, can önemli bir noktaya değiniyor. Ee, bu tipik bir e, otoriter karar. Yani üzerine ne konuşulmuş ne edilmiş vakti zamanında... Eski Enerji Bakanı bunu e, gündeme getirmişti. E, ve e, turizmcilere danışmıştı. E, başka e, e, esnafadan danışılmıştı falan. Umumiyetle insanlar işte bakarız olur falan. Yani bunu girdisi çıktısı belli olmadığı için yeterli bilgi olmadığı için tamam uyarız falan denmişti ama ondan sonra e, olmadı. Yani gerçekleşmedi ama bu sefer gerçekleşmesi hakikaten akıl alır gibi değil. Yani pek Türkiye'deki pek çok şey gibi artık bu lafı da kullanmamak gerekiyor. Ee, bunun e, yani ben yaptım oldu. Ee, baştan aşağı yanlış. Bir kere e, Türkiye'nin e, yani bu işi hakikaten e, e, farkında olanlar e, bu e, şimdi değil bu Mart ayında esas değiştirmemek hmm. gerektiğini, yani yaz saatinde değil, kış saatinde kalması, kalınması gerektiğini söylüyorlar. Işık bakımından yani. Hmm. Tam bir Alaturkalık kaldı ki, Türkiye'de hiç konuşulmayan bir boyutu daha var bu saat meselesinin. Doğu ile Batı arasındaki saat farkı. Evet. Şimdi Türkiye enlemesine bir ülke biliyorsunuz ve 76 dakika fark var. E, e, Kars'la e, Edirne arasında yani 76 dakika 1 saat 16 dakika demek zaten o ezan vakitlerinden e, belli olur şey. esas Türkiye'nin ihtiyacı olan 2 saat dilimi hı hı. ama böyle bir şey tabi bu aşırı merkeziyetçi Türkiye'de söz konusu bile değil Saat konusu böyle. Yani saat benim, benim benim asıl düşündüğüm şey, yani ilk başlarda bu biyolojik saatimizi doğrudan etkilemeyeceği için sevindirici bir haber olarak algılamıştım ben de. Ama şimdi radyoyu dinleyenlerin kendine ait bir rutini var. Akşamleyin yurt dışındaki arkadaşlarını ya da tanıdıklarını arayanların ayrı bir rutini var. Mesela saat... Ee, 7'de ya da 6'da arkadaşınızı aradığınız zaman ya da 9'da aradığınız zaman o daha yeni işten çıkmış olacak. Arada 2 saat gibi bir fark olacak. Aynı zamanda radyoyu dinleyenler için de bir sabah rutini aynı şekilde değişmiş olacak. Allah podcast'tan dinlerler artık yapacak bir şey. Yani. Büyüklerin emirlerine karşı mı geliyorsun? Ben mi? Hayatımda hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım. Ne münasebet. Allah yazdıysa bozsun. Aha, ben biyolojik saatimin yani. zaten e, sabitlenmesinden dolayı fevkalade memnunum bu kararı destekliyorum. Bunu da e, Peki. Şimdi saat ve aydınlık demişken e, bu e, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın e, gözaltı şartlarıyla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Hmm. E, dün e, polis sorgulaması ısındaydılar. Bu e, ne olacağı belli değil ama iyimser e, olmak mümkün değil diyor bunu. Yani Bu da meseleyi dava bile değil yani meseleyi yakından izleyenler e, e, karanlık bir e, odadalar e, 12 e, gündür e, çok az e, yemek veriliyormuş. E, kahve, e, çay e, sigara yok. Son derece sınırlı su. Ee, aileyle görüşmek yok. Televizyon gazete yok. Ee, ve u, bulundukları oda e, yani demirlerin arkasında ve e, bu e, beyaz renkli flüoresanlar var ya 24 evet. saat ben nefret ettiğim şey. Ee, yanıyor. Yani ışık diyorsun da al sana ışık. Evet, ee, bu arada aynı odada da kalmadıklarını aynı hücrede, farklı hücrede de tutulduklarını da belirtmek evet. lazım bu konuda. Evet, bu bir Mehmet Altan'ın evinden bir, bir işte bir, bir F, bir serisi, F şıkmış, serisinden bir dolar değil mi? Bir, bir, de, bir de öyle bir şey var ama bu kitap meselesinde hakikaten çok ilginç diyoruz yani. Mehmet Altan hiçbir kitabı atmaz. Yani kendisine veya vermez. Yani kendisine hediye edilen, yollanan kitapların hepsini saklar. Öyle bir adeti vardır. Dolayısıyla her türlü insanın kitabını onun evinde bulmak mümkündür. Mehmet Parlas çıktığına göre. Yani. Hı hı. Hakikaten öyle bakmak lazım mesele. Ama bunun artık bir davayla yani bir, yer, işte bir Bunun bamba bambaşka bir şey olduğu anlaşılıyor. Ee, bakalım ne olacak ama e, dediğim gibi yani bir, muazzam bir belirsizlik var. Bu arada 280 küsüre çıktı galiba bir imza kampanyası. Bu imza kampanyası uluslararası bir imza evet, kampanyası. Sadece diyorsunuz. uluslararası ya yazarlar ve e, düşünürler, akademisyenler. akademisyenler dağılıyor. Yalnız bunun tabii bunun özelliği şu yani bu sadece Ahmet Mehmet Avrupa'la alakalı bir imza kampanyası olmaktan çoktan çıktı bunun adını koymak lazım yani bu Türkiye'de olup bitene e, ilgi çekmek ve e, Avrupa ve Batı kamuoylarında ağırlıklı olarak hoş Japonya Güney Kore falan da var ama e, ağırlıklı olarak e, yani Türkiye'nin müttefikleri Milletsiy olan ülkeler veya Türkiye'nin yakın olduğunu varsaydığımız ülkelerin kamuoylarında bir farkındalık yaratma işlevi görüyor bu kampanya bunu küçümsememek lazım bakalım ne olacak yani ama yani bir şey olacağını da pek yani umutlu olmak için de pek bir neden gözükmüyor maalesef. Evet, yani e, hukuki açıdan da e, son derece e, ayrıntılı e, yazılar ve analizler çıkıyor. E, Fikret ilkiz'in mesela e, Habeas Korpus üzerine Hı -hı. yani ta Orta Çağ'dan neredeyse Hı -hı. kalan bir e, antik temel e, hukuk e, ilkesinin de çiğnendiğini e, gösteren şeyler var. Vücut hakkı yani, diyorlar ana ana. Evet, abi. vücut hakkı. Yani ki bizzat kendini göster. Bu bile uygulanamıyor yani. Vücut hakkı. i̇spat ispatı vücut diyebiliriz. Evet. Bu bile e, olamıyor. Yani Latince'de kişinin huzura çıkmasına müsaade et anlamına gelen Anglo-Sakson hukukunda kişi hürriyetinin belki de en etkili koruyucusu. Gücel hukukun temeli ya. Evet gücün, bildiğimiz hukukun yani hukuka aykırı olarak hürriyetinden mahrum bırakılmış bireyin bir an önce hürriyetine kavuşmasını sağlamayı amaçlayan antik kökene sahip bir ortak bütün medeniyetlerin ortak hukuk emridir diyor. Yani bir mahkemeye de yargıç tarafından çıkarılan ve gönderildiği kişi ya da kurumdan altında tuttuğu kişiyi belli bir amaçla mahkeme önünde hazır bulundurmasını isteyen yazılı ve yargısal emirdir. vallahi e, şimdi bu e, İslam hukukunu bundan ayırmamak gerekiyor. Çünkü e, yani 11-12. yüzyılda büyük e, şeyler, bir geçişkenlikler var. E, yani Arap İslam hukukuyla e, şeyden gelen hukuk arasında yani eski Antik Yunan'dan gelen hukuk arasında dolayısıyla İslam hukukunda Bu yok, farklı, uygulanıyor demek mümkün değil. Değil, evet. Çok önemli. Yani bütün medeniyetlerin, işte Fikret İlkiz'in bir anette yazdığı yazının çok değerli bir yazı bence. En etkili bölümlerinden biri de bütün ortak hukuk, medeniyetlerin ortak. Yani İslam'ı, yani bloğu batı hukukta fark etmiyor yani. Evet. Çok önemli bir nokta ama böyle. Şimdilik böyle maalesef. Be beğenmiyorsunuz ama işte. Evet. Buradan bir de şeyi de konuşmak e, dün e, üzerinde de konuşmuştuk. Ohal meselesini de. Valla şimdi bu Ohal meselesi bir kere Ohal konusunda yani kanun hükmünde kararnameler ve Ohal konusunda e, Yavuz Uyar'ın e, blogunda yazdığı çok e, iyi bir değerlendirme var. Yani onu hakikaten salık veririm bize. E, Okumasında büyük fayda var. Çok iyi bir hukuki değerlendirme ve değerlendirme yapmış. Bu iş böyle gider diyor. Beni nitekim yani bu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Yagland diye bir Norveçli var. Yani her söylenene inanan. <gülüyor> O hal kalkacak dedi aynı gün e, Cumhuriyet Gazetesi'nde o hal <gülüyor> uzatılıyor diye bir haber çıktıydı. Yani e, şimdi o halden e, çıkmak artık mümkün değil. Çünkü devamlı el arttırmak e, gerekiyor e, sistemi ayakta tutabilmek için. Bununla bağlantılı olarak e, diğer bugün e, üzerinde duracağımız konuyla da alakalı Bununla bağlantılı olarak bir haber okudum sabahleyin. Liderler, var ya Kılıçdaroğlu, Yıldırım ve Bahçeli, bahçeli. bahçeli. aralarında konuşmuşlar. Genel seçim Kasım 2019'dan Kasım 2020'ye alınabilirmiş. <gülüyor> Nasıl olacak o? o karar verirler. Biz yaptık oldu. Ne olacak? E, Yar saati, kış saati nasıl olduysa o da öyle olacak yani. E, e, meclisten çıkacak tamam. Biz seçim falan istemiyoruz diyecekler. E, bir, bunun aksini söyleyebilecekleri mi var yani? E, o yüzden e, yani dolayısıyla bu kanun hükmünde kararnamelerin e, ve e, o hal e, rejimiyle e, yönetilen e, Türkiye'nin özünün e, Ee, ne kadar karanlık olduğunu e, görmek açısından sevkalade önemli e, yani seçim falan zaten yani bir, herhangi bir seçim olması mümkün değil mesela bu kayyumatına atanan e, meclisler e, şu, belediyelerin belediye meclisleri çöktü e, o belediye meclislerinde ağırlıklı olarak e, e, Demokratik Bölgeler Partisi DBP'nin seçilmişleri vardı. Şimdi yüzde elli'nin altına inince biliyorsunuz ilge, il genel belediye meclisi pardon il genel meclisi belediye meclisi iki ay içerisinde seçime gitmesi gerekiyor. Öyle bir seçim falan olmayacak tabii yani dolayısıyla yani seçim yani seçime dayanan seçim üzerinden bir meşruiyet üreten sistem dahi artık işleme halde. Çünkü bu milli irade e, e, la lafının ve irade ideolojisinin diyelim ardında bir seçim kazandık var. Öyle değil mi? E artık seçim bile yok. <gülüyor> o yüzden yani böyle e, kazandık e, var. Evet. Parlamento zaten e, kazanmıştık Evet kazanmış. kazanmıştık. Yani bir kere parlament... kazandık yeter tabi Yeter tabii. Evet, parlamento <gülüyor> zaten e, maşallah hem yok, içte yok hem dışarıda. O parlamento zaten şey dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla. E, zaten e, bir de yani şeyde sürekli tatilde çıkarıldı bu akıl almaz bir şey. Hem içeride hem de dışarıda e, hem savaş hali var. Hı hı. 1 e kadar hala tatildeler. Hala tatildeler. Bu da yani dünya tarihine geçecek ilginç şeylerden bir tanesi toplanamıyor. Erken talep de yok zaten. Yok canım öyle bir şey. Ee, yani, evet hayatımda. yani e, ve işte Yavuz Baydar'ın hakikaten o yazısında da değindiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi artık o hali kaldıramaz diyor çünkü. Tabii tabii. tabii. E, Yani, bronşer, yani el aktırma yani şimdi Türkiye'deki bütün genel ahval ve şerait de aynı şekilde yani bir geri adım atması mümkün değil ancak e, yani bisiklet misali yani Marx'ın söylediği e, durursa düşer. E, sürekli işte pedala aktırma. basacak evet. Sürekli, sürekli pedala basması gerekiyor sürekli el aktırması gerekiyor sürekli ilerlemesi gerekiyor işte e, durmak yok yola devam sloganı var ya Hı. o işte. Evet. Yani, de, de, evet. Daha fazla köprü, daha fazla yol, daha fazla hepsi lüzumsuz tabii bu bunların önemli değil. Ama ancak o şekilde e, ilerleyeceğini, yani iler, ayakta kalabil, kalınabileceğini e, görüyorlar. Yani, yani, evet terör, e, yani şey de terörle mücadele sonsuza kıyamete kadar sürecek demişti zaten. Buna, e o da bağlantılı zaten, evet, o, o hani devamı demek o o halinde meclis kararıyla 3 ay veya daha uzun bir süre uzata, uzatılabileceğini de e, dün söylemiş haberlerde vardı. Dün nerede söylemiş? Ne yokta çünkü? E orada söylemiş. Ha. E, evet, evet Reuters'daki gazeteciler. Hayır, Reuters'a bizzat demeç çok ilginç yani. Evet, ha, tabii. O, o halinde. Daha, bu arada tabii yani yeri gelmişken tabii dünyayı uyardı teröre karşı. Evet dünyayı bütün dünyayı uyardı geç kalırsınız dedi ya yani üç aylığına veya daha fazla uzatılabilir demiş Gülen'in adamları her yere gizlice sızmış demiş darbecilerin kimliğini belirlemeye ve onları yakalamaya devam edeceğiz o halin uzatılması da bu sürece katkı sunacak demiş Reuters kaynaklı diyor haber... dünya da o hal olabilir mi dünya yurtda o hal dünyada o hal evet <gülüyor> Cihanda, ya, Cihanda bu pardon. Bugünün lafıydı, evet. Mükemmel, <gülüyor> hızlı, evet. Şimdi bu seçim dedik ama bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi konuşmaları var. o da çok önemli. Yani e, seçimlerin ne olduğu aşağı yukarı belli. Ee, yani sağ ve aşırı sağ... E, dört geliyor. Ve yani bundan hiçbir ülke azade değil. Rusya'daki yani, neydi? Vatanımız Rusya mıydı? Birleşik Rusya mıydı? Neydi azı? Partinin. Yani, Jirinovski'nin partisi mi? Yok. yok, yok şey, Putin'in destekleri. Putin'in partisi. %55 oy oranı Türkiye'dekine çok benziyor açta. Avrupa'da ise E, bu yani artık aşırı sağın yükseldiği değil yükselmediği ülkeleri saymak gerekiyor. Yani, evet. E, yani onlar çok az. E, ve bu o, o ülkelerin politikalarına yansıyor mu? Illaki ki yansıyor tabii. E, ama e, yani çok zor e, bir döneme girildi ve bu Birleşik Üstel, Rusya Partisi'ymiş adı da. E, Birleşik Rusya ve evet, kirli k, e, küreselleşme e, e, su, yani uluslararası sorunlar e, mülteci meselesi e, İslam meselesi e, Avrupa'nın e, altından kalkamadığı e, sorunlar bunlar ve e, iyi bildikleri ulus devlete rücu e, ediliyor yani bu başka bir, bir, bir izahını göremiyorum bunun yani, birebir Ee, tabii son derece sert e, radikal e, e, ifadeler kullanıyorlar hepsi ancak e, yani bir hakikaten ne kadar çaresiz insan beyni onu görüyorsun yani e, artık böyle bir dünyada tekrar ulus devlete ulusal sınırların içine dönmek falan ki bunun e, en güzel örneği bu Fransa'daki e, Lopén'dir e, sınırları kapatalım. Kendi kendine yağımızda kaldıralım. Yani böyle bir şey şaka gibi ama yani insan beyninin ne kadar dumura uğradığını ve ne kadar çapsız olduğunu göstermek açısından mükemmel. Diğerleri de aynı şeyleri söylüyorlar. İşte Müslümanları atalım, kurtulalım. Efendim sınırları kapatalım, kurt kurtulalım. Yani büyük e, şirketleri e, ülkemizden e, kovalım, kurtulalım. Yani bunlar böyle olabilecek şeyler mi? 25 sene önce falan da benzer şeyler konuşuluyordu. Ve e, bunun olmayacağı, olamayacağı ortaya çıktı. En azından böyle olamayacağı ortaya çıktı. Ona rağmen hala e, bütün e, özellikle Batı Avrupa'da ama sadece Batı Avrupa'da değil tabii. E, Lehlerle Macarların e, şeyini yapmam, hakkını <gülüyor> vermek lazım. E, evet. Daha, e, daha, e, değil mi? Günü, artık de, şey... Aynı şeyler terennüm ediliyor. Yani işte biz kendi kendimize dönelim yabancılık temizleyelim falan herkese evet can buna orbanizm diyor orbanizm evet polonya'da da kazinski'nin yani o seçimle gelmiş olduktan sonra tamamen diktatörel bir hale gelen kazinski'nin de sıfatının reis diye hitap ediyorlarmış kendisine onu da öğrendi Yani başkan ya da reis işte neyse. Yani ya. adıyla hitap edilmiyormuş. Ve, e, onun dışında tabii Fransa'da, Avusturya'da yeni seçimler olacak Kasım'da mı nedir? Evet. E, ve çok tehlikeli gelişme. İsveç'te, Almanya'da da yükseliyor AFP. Çok e, önemli kazançlar ve Yunanistan'da da tabii e, sağ. Ya, bunların ha. hiçbiri... E, Hükümet alternatifleri değil tabii onu bir kenara koymak lazım ama illa ki hükümetlerin e, yani orta sağın e, çizgisini, politikalarını etkiliyor. Şimdi özellikle de e, Fransa'da ve e, Almanya'da yani önümüzdeki aylarda sadece bunu yaşayacağız. Nisan'da seçim var biliyorsunuz. Evet. İlk, i̇lk seçim o iki ülkeyi arasında şeyde Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu Nisan sonu. Zaten şimdiden başladı. Yani Pen üzerinden Pen politika, yani politikanın çizgisini veya seçim kampanyasını belirleyen hmm. Le Pen. Eskiden de öyleydi ama bir artık hakikaten hat safhada. Almanya'da da öyle maalesef. Yani Almanya çok parçalı ve federal bir ülke olmasına rağmen orada da ana akım partiler, son seçimlerde yerle bir oldular yani hem sosyal demokratlar hem Hristiyan demokratlar bakalım ne olacak şimdi bu Birleşmiş Milletler yani bu bütün bunlar Türkiye'ye bakışı etkiliyor mu şu anlamda etkiliyor Türkiye'ye anlayışla bakılıyor artık evet Hı. bu çok önemli tabi eh, yani mesele yani... yani, bu Yani bütün dünyada da, batıda, Amerika Birleşik Devletleri'nde başta olmak üzere izleme ve gözleme güvenlik devletleri de kuruluyor. Ve bu bir çeşit neofeodalizm diyeceğimiz şirketlerin müthiş etkisiyle politikacıları da satın alıyorlar ve bu hale geliyor yani. Böyle de bir çok ciddi gelişme var. Çünkü biraz önce konuştuğum şeye de çok ilginç bir kitap çıktı, Büyüme olamıyor artık bu e, net Aa, olarak orkestrayı yani, kapital tıkanmış <gülüyor> durumda. O yeni de değiliz dedik elbette. Yani evet. yeni yerler bulmaları lazım ki o, o da da de e, savaş. Evet, evet e, yani dübirkegel. Dübirkegel bir de diyebiliriz. Dünyaya bir kere geliriz anlayışı geçti artık. Çünkü bir kere olduğu anlaşıldı. Bütün dünya tarihinde sadece 1900 1870 ile 1970 arasında rekor bir büyüme olmuş. Onun dışında zaten hiç yok. Böyle bir şey. Bundan sonra da oynayacak. Gereken hay Allah niye büyüyemiyoruz değil. Büyümememiz lazım. Evet aynen öyle işte. <gülüyor> Ama daha o paradigmatik şifresiz denilen yani o değiştirmişim maalesef daha gerçekleşmiş değil. Yani alıştığı için belki de bünyeler, bilinçler büyümeye e, ondan ötürü de zorlanıyor olabilir. Tabii, mesela, i̇ktisatçılar çok önemli bir nokta canın adına etti altını sizde. Şimdi burada yani, bir iktisatçıya e, yani büyümeyelim e, artık E, recetemezsin. Evet. Anlamar. Bireyleri ya, de aynı abi. şekilde. Yani, i̇ktisat ilminin e, özüdür çünkü. Bir dakika ne demek istiyor? Yani onu, iktisat ilmini ya, ilim, işte, ilim falan değil de ama ya, iktisat il, ilminin şeyidir. Yani, temelidir. Yani eğer o, büyüme inandan itibaren iktisat olmaz. Gibi bir ruh ve şuur haliyle hareket eder iktisatçılar. Yani bunun dönüşmesi öyle kolay değil. Çünkü bu 200 yıllık bir da 1700'lerin alacaksın yani. 1700'lerin ortası İngiltere'den alacaksın. Yani, e, e, yani muazzam silah e, üreticisinin e, barış desteklemesi gibi bir şey. Barış desteklemesi bir şey yani. Wayne nasıl kalkınamıyoruz? Nasıl diye büyüyemiyoruz? Olur mu öyle şey? Yani çünkü sürekli büyüme halbuki mesela Budist felsefede asla böyle bir şey yok. E, yani hiçbir şey hiçbir önceliği yok büyümenin. Zaten tarihte Dünyada de... Çok yani. Evet, tarihte zaten tek örneği var. Yani bir yüzyıl için olmuş mucizevi bir şey. Ama bu da fosil yakıtlarla yani dile benden ne dilersin diyene nasıl öl öleceğimi diyen binbir gece masallarındaki balıkçının hikayesi gibi öleceğimi belirleyelim demek gibi bir şey. Yani Alaaddin'in lambası gibi bana güç ve para ver de olabilirdi ama fosil yakıtlar ölümü de getirmiş oluyor. Yani apaçık görülüyor artık ortada. Yeni bir ikizat... Nikola Tesla gibi bir, bir öncünün söylediklerinin ne kadar önemli olduğu da çıkıyor. Ne e, demiş? Fosil, e, fosil yakıtlar konusunda bunun ölümcül olduğu bambaşka bir yere doğru elbirlilmesi gerektiğini hı. Hı hı. söyleyen e, sırf asıllı Amerikalı Evet, yani, <gülüyor> evet yani ilk defa bir ekonomist de yani iktisatçı da ayrıntılı olarak yazmış yeni Robert Gordon'ın yeni bir kitabı çıkmış yeni görüyorum The Rise and Fall of American Growth diye Amerikan büyümesinin yükselişi ve çöküşü <gülüyor> diye ve tamamen artık teknoloji ve produktivite verimlilikle filan mümkün değil Amerikan rüyasına elveda diyor ve bir daha büyük olmayacak diyor. Bu anti Amerikanizm de değil, pesimizm de değil, Malthusçu teori de değil, neo bir yaklaşım da değil. Sadece veri diyor. Yani. Tabii. Amerika... Ama, ama işte süsü oraya, tabii. Elbette bu. Ama Amerikan rüyasının son sonu gibi bir de aynı zamanda Çin için de geçerli. Evet. Söyleyeyim. Bütün dünya içinde geçerli. Evet. Tabii o Amerika için yazmış ama bütün e, tarihi de anlatınca mesela. Büyüme oranının yüzde 1870'e kadar bütün 3 milyon yıllık insansılardan bugüne gelen insan tarihinin büyümesinin 0.00002 olduğunu <gülüyor> 0, 0. O, evet. tespit etmişler. Güzelmiş. <gülüyor> üzerimize kıyafet giymeyi öğrendik galiba. Evet. O kadar. Mükemmel. Neydi dünyada o hal? Cihan da o hal. yok yok yurtta o hal, cihanda o hal. Yurtta o hal, cihanda o hal. <gülüyor> Peki bunu konuşmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz tabii ki. Bu, bu ana mevzu çünkü. Ana mevzu, evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler hoşçakalın Görüşmek de. üzere efendim. Nereye doğru? Cengiz Aktar geleceğe bakışlar.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 Was fixed. The poor stay poor. The rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling.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 But I know That's how it goes You're still picking cotton For your ribbons and bows And everybody knows And everybody knows That the plague is coming Everybody knows That it's moving fast Everybody knows That the naked man and woman But just a shining artifact the past a a Leonard Cohen everybody knows I biliyor her şeyi biliyor zaten tam da böyle bir durumun içindeyiz. Leonard Cohen'in 21 Eylül 1934'te doğumunu münasebetiyle yani doğum yıl dönümü Münasebetiyle çaldığımız ikinci bir şarkıydı bu. Ve devam ediyoruz. Burası Açık Radyo 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı devam ediyor. Bir Mültecilerden bahsederken birkaç şey daha ekleyelim. Çok önemli bir mesele aslında. O da şey Donald Trump Junior'ın ne söylediğini söylemiştik. Bonnie Bonner. Babası ne diyor? Bu Babadan da olan? için. Nesiller evet. Kanser diyor. Kanser, kanser hücresi bunlar diyor içerideki. E, Meksika'ya gitmişti kendisi. Orada herhangi bir farklılık görememiş mi? Değişmeden mi gelmiş? Değişmeden gelmiş. Biz onları, e, İsrail'in örneğini e, izlememiz lazım diyor. Racial profiling diyorlar. Böyle herkesin neredeyse ırksal özelliklerini tespit edip ortaya çıkarıyorlar. Yani şey olmaz diyorlar. Gerçek mülteci olmayanı sokamayız. Valla İsrail demiş ama İsrail'de yapılan anketlere göre Amerika Birleşik Devletleri seçmenlerinin İsrail'de bulunanların Clinton'dan yana olduğu ortaya çıkmış. Aman <gülüyor> Allah'ım. Böyle işte. Yani bir şey yapamayız demiş. Politically correct yani böyle siyaseten doğruculuk, doğrucu davutluk yapamayız. E, bu böyle kötüye gidecek daha iyiye de gitmez ben biliyorum bunları durdurmak zorundayız demiş öte yandan e, şeyde de Birleşmiş Milletler mülteciler zirvesinde <gülüyor> e, çok ilginç bir şey var Birleşmiş Milletler ööö e, bazı ifadelerine mültecilerle ilgili Amerika Birleşik Devletleri itiraz etmiş. Mesela şey diyor çocuklar hapsedilemez ifadesi olmaz. Bazı çocuklar hapsedilebilir diye düzeltilmesi lazım diyor. İstisnai de olsa böyle de ilginç şeyleri var. Ayrıca da mesela daha önce her ülkenin yüzde on mülteci her yıl %10 mülteciyi kabul etmesi... ...yolundaki bir öneriyi de reddettiler. <gülüyor> Milletler... E, ...ülkeleri böyle pek... ...kabul etmiyor durumları. Ona, yani bu... ...çocuk meselesi önemli çünkü... E, ...yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ...Burkes County Residential Center... ...diye bir yer var. Böyle... E, ...mültecilerin barındırıldığı bir yerde... ...teenager denen ...18 yaş altındaki çocuk sayılan kukuken insanları, onlar da grevdeler, anneleriyle beraber ayrılıyorlar, annelerinden falan ayırıp onları ayrıca hapsetiyorlar. Bu olamaz deniyor ve grevdeler yani bayağı ciddi bir protesto kaçıncı günündeler ee, devam ediyor bu da. Bir başka olay da şu var. Mültecilerden biraz Siyah haklarına geçecek olursak hakti Şey olmuş Tulsa'da Oklahoma'da Polisten bir video gelmiş ee, 40 yaşında bir adamı evet. Ellerini kaldırdığı halde Vurmuşlar Vurdu. bir bakalım rengi ne Pembe <gülüyor> Yeşil açık yeşil Yani siyah evet maalesef ee, Arabası bozulmuş ee, Polis şüphelenmiş Siyah tercih olmaz tabi Olur ya yani, neden olmasın? Olur tabii, tabii canım. Bu da ve kötü bir herif gibi duruyor diye konuşmuşlar polisler. Sonra öldürmüşler işte onu. Trump alakalı bir haber daha var. Onu geçmiştik. Öncelikle onu söyleyeyim ben müsaade ederseniz. Anthropologist Jane, yani Jane Goodall. Jane Goodall. Jane Goodall. Jane Goodall. Jane Goodall. Jane Goodall. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde cumhuriyetçilerin adayı olarak yarışacak olan Donald Trump için e, tavırları erkek bir şempanzeyi andırıyor demiş. Türcü değil, onu önceden söyleyeyim. Haberim biraz daha detayına gireyim. Huffington Post'ta yer almış bu haber. Uzun yıllar primatlar üzerine çalışmış ünlü antropolog Goodall. E, bir, bir numara şempanze konusunda en çok çalışan ve en çok eser veren insan. Evet eee de yaptığı açıklamada Trump'ın tavırlarının şempanzelerdeki benzer özellikler gösterdiğini söylemiş. Trump hareketleriyle birçok yönden bana erkek şempanzeleri anımsatıyor demiş Gould. Trump'ın erkek şempanzelerin rakiplerini etkileyebilmek için rakiplerini etkileyebilmek ve yaşam alanlarını korumak, diğerlerine karşı hiyerarşik üstünlük sağlayabilmek adına yaptığı hareketlere benzer tavırlar sergilediğini ifade etmiş. Ünlü antropolog şempanzelerin vahşi hayatlarında en çok tepinmek çevresindekileri tokatlamak, doğadaki dal ve budakları sürüklemek, kayaları etrafındakileri fırlatmak gibi hareketleri olduğunu belirtiyormuş. Trump'ın bu eylemleri fiilen gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını ve hali hazırda böyle eylemlerde bulunmadığını belirten Google, Cumhuriyetçi adayın penisiyle övünmek, bireysel saldırıları ateşlemek, ırkçı ve seksist aşağılamalara başvurmak gibi sözlü olarak ta benzer tavırlar sergilediğini ifade etmiş dünyaca önünü anlattı. Antropolojist. Evet. bonobolara benzeseydi halbuki sadece savaşma seviş yapabilirlerdi. Evet. Yani buradaki penisinden övümek kısmını çıkardığımız zaman belki Türkiye'de de benzer hareketlerde bulunan insanları görebiliriz. Etraftakilere saldırmak, ırkçı, seksist aşağılamalara başvurmak, bireysel saldırılar ateşlemek gibi. Evet. Bu da aklıma şeyi getirdi. Şort dayağı diye adlandırılan şeyi Ayşegül Derziye Maslak'ta bir otobüste yolculuk yaparken... Şort giydiği için böyle şey yapıp üstelik kol, kolluklardan da destek alıp bayağı kendini bırakarak tekmeyi vuran ve morartan çenesini evet. genç hemşirenin Abdullah Çakıroğlu serbest bırakıldı. Sonra tekrar gözaltına alındı ve tekrar tutuklandı. Ama tepkiler tarafından Bülent Mumay da bir günde ilginç bir şey yazmıştı Short dayağı ile kabataş arasındaki dört fark diye Hmm. Evet. Yani bu olayın böyle sadece böyle benzetme değil de aynı zamanda şizofreni de içinde bulundurduğunu, hastalığı da içinde bulundurduğunu da unutmayalım. Yakınları demişti yanlış hatırlamıyorsam. Abisi ya da kardeşi şizofreni dedi ama şizofreniyi reddetme hakkına sahip mi bir bilmiyorum. İkincisi de daha önemli soru güvenlik görevlisi. Yani şizofren olan birine güvenlik görevlisi vermek biraz tuhaf yani. Soyut olarak baktığınız zaman belki de normal bir davranış. Evet, Evet. Şey, Bülent Muman şey yapmıştı, Kabataş'ta başörtülü bacımıza deri pantolonunu üstü çıplak askılı yüz erkeğin saldırdığını kanıtlayan tek bir kayıt çıkmadı. Maslak otobüsündeki saldırıysa otobüsteki güvenlik kamerası kaydıyla öğrendik zaten diyor. Erdoğan Kabataş iddiasını benim başörtülü bacıma saldırdılar diyerek duyurmuş. Cuma'ya görüntülerini açıklayacağız demişti. 171 Cuma geçti. Bugüne kadar herhangi bir görüntü açıklanmadı. Aksine Kanal D'nin yayınladığı görüntüler iddia edilen olayın yaşanmadığını gösteriyordu. Şort dayağına ilişkinse benim şortlu bacıma saldırıları açıklaması iktidardan gelmedi. En sarı savunmak için kuyruğa girenlerden tek kelime duymadık diyor üçüncü olarak taş mağduru olduğunu söyleyen kadınla söyleşi yapmak için anlı köşe yazarları kuyruğa girmişti. Hatta bir grup köşe yazarı pek de yaratıcı olmayan bir sözcük oyunuyla diliniz kaba, vicdanınız taş. Kabataş var ya hı hı. bir sözcük oyunuyla aynı başlığı atmışlardı. İspatlanamayan iddia için günlerce yazılar döşeyen bu kalemler giyimi yüzünden tekmeler yiyen genç kadın için tek kelam etmedi. Ve son farkı da söyleyelim diyor. Dördüncü farkı biri yalandı öteki gerçek demiş. Aynı zamanda benzeri benzer bu benzerliği dile getiren bir diğer isim de Nuray Sancar Evrensel Gazetesi'nden. Birisi bu ülkede olmayan bir hukuk adını diğeri de şişirilmiş egosu hayır yanıtıyla incindiği için sokaktaki kadını döven adamların eylemini müferrit olduğunu söyleyebilmek için memleketin sicilinde kabataş diye bir kaydın olmaması gerekir demiş. Eğer kurbanlı bacıma saldırdılar yalanı o kadar uzun süre ısrarla söylenebiliyorsa kadınların kılığı, kıyafeti ve tavrı yüzünden saldırıya uğrayabileceği bir ön kabul haline getirilmiş demektir. Kabataş bu uydurması bu saldırıda bu saldırıları da imkan dahiline yerleştirmiştir diye yazıyor uzun bir yazı. Evrensel gazetesinin internet sitesinden ve gazetesinden görebilirsiniz bunu da. Benzerlik burada da görülüyor. Evet. Unutulmuyor yani. Evet evet. Deminki konuyla ilgili ufak bir şey daha yapayım, büyüme meselesiyle ilgili John Pfeffer'ın Foreign Policy in Focus'ta 17 Eylül tarihinde çok hoş bir yazısı çıktı ayrıntılı. İşte orada bahsediyor Robert Gordon'ın yeni kitabı Amerikan büyümesinin yükselişi ve düşüşü diye çöküşü ve şunu hesabı yapmış yani Robert Gordon'un kitabı üzerine ünlü çevre iktisatı üzerine de çok tanınmış olan William Nordhaus bir yazı yazmış çok çarpıcı istatistikler yani insanlık tarihinin çok büyük kısmı içinde ekonomik ilerleme sadece sürünme hızında hatta sürünme bile değil yani neredeyse yani ekonomik tarihçilere göre ilk araç taş araç kullanan e, humanoidler 3 milyon yıl önce e, onlardan başlayıp 10 bin yıl kadar önce ilk şehirlerin işte e, kurulmasına kadar Halep'i de nereye koyacağız bilmiyorum e, orta çağlardan geçip e, endüstri devriminin 1800'lerde başlamasına kadar yaşama standartları sadece 2 kadar artmış <gülüyor> büyümüş. Yani bu evet. 3 milyon yıl içinde. Yerleşik hayat öncesinde dahil buna değil mi? Evet evet. Tamam. Tabii. 3 milyon yıl kadar önce. Humanoidlere, insansılara getiriyor. Hariri Sapiyaz kitabında bunu detaylı bir şekilde açıklıyor. Evet. Ve oranı da şu 0,3 ...ya da nokta sıfır sıfır sıfır sıfır iki. Yüzde, e, pe, yüzde yılda büyüme oranı bu. Yani milyonda iki oluyor. Hatta Hariri yerleşik hayata geçtikten sonra yerleşik bir şekilde insan türünün orada kalmasının gerektirdiği zorunluluklar yüzünden... ...hayat standartlarında belirgin düşmüşler de yaşam e, şeyi de aynı zamanda e, ölçüsünün de düştüğünden bahsediliyor. ...sabit kalıyorsunuz. Çok ilginç bir şey bu yani... ...1870 ile 1970 arasında... ...gerçekten Ölüyor. bir mucize var. Mucize yani... Bu mucize neydi akaynakları onu merak şöyle, ettim. Şöyle onu da hemen konuşalım. Çok ilginç bir konu bu. Ee, elle yapılan... ...dışarıda elle yapılan işlerde... ...aletler bu sefer... E, ...air condition'la yani... Manifatur Klimalı çevrelerde yapılıyor... İç İş, ev işi işleri, elektrik aletlerine geçiliyor. bulaşık, çamaşır makineleri vesaire karanlık yerine aydınlığa bırakıyor ve izolasyon tek tek yaşama yalnız seyahat değil. Böyle ...renkli televizyon gibi şeylerle bütün aniden her türlü seyahat iyi, oturduğun yerden bile yapabilir hale geliyorsun. Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin neden evet. ayrıldığına üzülüyorsun. Evet, aynen ve ekonomik devrimde 1870'ten 1970'e insan tarihinde biricikti, benzersizdi diyor. Ve tekrarlanamaz çünkü böyle şeyler bir kere olur. Elektrik Düşün. dışında bir şey bulsak böyle yani mesela şey e, tabii bütün ilişki şeye bağlı. İnovasyon denilen yaratıcı buluşlarla e, verimlilik arasındaki ilişkiye göre tabii 1870'ten önce de buluşlar vardı ama insan verimliliğini dönüştürücü transformatif nitelikte değildi diyor. Yani telegrafın bulunması akan su musluktan işte ampul ve otomobil gibi bunlar Bizi daha çok şey yapmaya, daha verimli kullanmaya ve daha fazla insanın eline geçmesine sağladı. işte IT devrimiyle de beraber enformasyon devrimi sonuncusuydu bu dönüşümleri. Daha verimli kullanmak mı? 1950'lerden beri üretilen bir elektrikli araba var ama fosil yakıt şirketleri yüzünden önüne geçilmiş bir sektör olarak da bahsediliyor. Verim tamam. bunun neresinde? Hı? Verim bunun neresinde? Daha mı verimli fosil yakıtlardan? Ya elektrikli elektrikli araçlardan daha mı verimli fosil yakıtlarla çalışan araçlar? Eğer verimlilikten bahsediyorsak. Değil ama bir genel dönüştürücü medeniyet açısından böyle bir şeyi söylemek mümkün. Evet, Son dönemde Facebook ve Angry Birds. Angry Birds oynuyor musun sen? Kızgın kuşlar. Ben onu oynadım da bitirdim. Hmm. Sonunda işte geldim bitirdim. Büyük i̇şte var. İşte tam sonunda şey bitmiş. Yani 2004'te ...Facebook'un... ...dönüşüm orada olmuş... ...Facebook'un da tesadüfen... Uh, ...icat edildiği zamanda, yılda... ...şey de bitmiş. FaceTime'dan kurtarılan Verimde. ülkeler var. FaceTime'dan kurtarılan <gülüyor> ülkeler, ülkeler var. var. WhatsApp'tan... darbe yapılmaya çalışan ülkeler <gülüyor> var aynı zamanda. 2010'da da... ...ablaların bayloku varmış kendine özel. Angry Birds'in... ...lanse edilmesinden hemen sonra... ...artık yavaşlama başladı diyor. Peki niye bir kere... ...şöyle altı tane... E, prova, ...önden gelen rüzgar vermiş ...yani yeni... E, ...engeller var artık... E, ...Amerika Birleşik Devletleri ve dünya içinde... ...pek çok yer için e, engeller... ...bir tanesi bu baby boomer dedikleri... ...işte savaş sonrası kuşağının... ...ya da insan, e, kadınların... ...iş alanına... ...istihdama girmesi gibi... ...büyük sayıda olaylar... ...var arkasından işte yüksek eğitimdeki büyük patlama var. E ondan sonra da eşitsizlik. Ben de oraya gelecektim. Muazzam bir şey, eşitsizlik artıyor, iklim değişikliği var, küreselleşme ve e, manifaktür yani el, endüstrinin e, şeyleri Çin'e şuraya buraya gitmesi erozyonu var ve de hem ev hane halklarında hem de hükümet seviyesinde müthiş bir borçlanma var. Evet. Ve bu altı etkeni de karşıdan gelen rüzgarlar olarak nitelendirmiş Gordon. Japon usulü ilerleyemiyorsun diyor. Yani stagnasyon denen durgunluğa yol açıyor. Ve bu inovasyonun yaratıcılığın ötesine. Çok ilginç bir yazı. Son yani önemli gelişmelerde belki olabilir. Alpha, AlphaGo bizim şeyde konuştuğumuz açık bilinçte de konuştuğumuz bir mesele yani dünyanın en büyük Go oyuncusunu yapay zeka makinesinin yenmesi gibi reinforcement learning yani güçlendirilmiş öğrenim gibi sistemler var ama bu yetmez artık diyor. yani evet. işsizlik ve otomasyon meseleleri var benim için iki önemli nokta var burada saydıklarınız arasında bu her şeyi değiştirebilir dediğiniz bir iklim mücadelesi var iklim mücadelesi üzerinden verilecek olan bir kavga var. Bir de aynı zamanda bu senenin başlangıcında Oxfam'ın yayınladığı raporu hatırlarsınız. Bu raporda İngiliz Yardım Kuruluşu Oxfam'ın raporunda dünyanın en zengin %1'lik kesmini serveti geri kalan %99'luk servetinden, servetinin toplamına eşit oldu ortaya çıktı. Evet. Muhtemelen. Geçen yarısıydı şimdi tamamına eşit. Muhtemelen önümüzdeki sene daha da fazla olacak. Yani e, Oxfam'ın verilerine göre dünyanın en zengin 62 kişisinin serveti dünyanın En yoksul %52'lik kesminin servetine denk geliyordu Yani böyle büyük bir rakam Dünyanın en yoksul %50'lik kesiminin varlıkları 2010 ile 2015 yılları arasında Nüfusun 400 milyon artmasına rağmen %41 oranında düşmüştü Ve buna rağmen Zenginlerin cebinden çıkan da giren de zaten muazzam ölçülerde artmıştı. İklim mücadelesi ve bu eşitsizliğin gözü insanların artık gözüne sokula sokula siyasetin yapılması, demokrasinin bu şekilde yüceltilmesi ve bu şekilde bu yolla sağlanması bazı, belki ucundan da olsa bir şeyleri değiştirebilir. Ben hala o kadar karamsar değilim. Şüphesiz değil ama ekonomik durgunluk, e, bu servetin muazzam eşitsiz dağılımı ve etkisiz ve tamamen artık şey olmuş şirketlerin hizmetine girmiş yolsuz bir elit hem siyasi hem de aydınlar tabakasında. Herkesin eli, herkesin cebinde. Ve bu işte Trump usulü popülizme bütün Avrupa'da da, Macaristan'da, Polonya'da ve başka yerlerde İsveç'te saydığımız ülkelerde de yükselişi var Fransa'da. Coğrafya olarak baktığınız zaman da dünyanın en zengin %1'lik kesminin Orta ve Afrika'ya uğramadığını görüyorsunuz. Evet, aynen öyle o da var zaten yazıda da çok Trump ve arkadaşları biz geri döndürüp altın çağı yeniden yaşatabiliriz diyor. Bu mümkün değil. Verilere göre mümkün değildir diyorlar. Ve sonuç olarak Gordon'ın bir kere dünya bir kere gelirsin kuralı gibi bu büyüme de bir kere oldu ve zaten artık fosil yakıt filan da bitirince yerine konamayacak tabi şüphesiz. Evet. YOLO ekonomik istiyorlar. Yani bir kere gelirsin. You once. Hmm. Yani dü bir KG diye <gülüyor> dünya bir kere gelişimin kısaltması. Yani e, bunu da e, şey olarak anlamayın diyor. Eh, madem öyle bir kere geliyoruz hemen atlayıp son paramla bir Harley Davidson son modelini alayım filan olmaz diyor. Battı balık gider modu yok ha, yani. Yok. O mod yok. Tamamen biz toplu olarak insan ve canlılar türler olarak bir kere geliyoruz bu dünyaya. Dolayısıyla bu kuşak artık ne yapıp yapıp gelecek kuşağı aldığımızdan daha iyi bir şekilde vermek zorundayız. Yani Cerat tepede olmaz. Ee, hiçbir yerde olamaz ve sizin sizin kuşak yetişmedi ama benim kuşağın çok önemli bir şeyi vardı. Hollywood filmlerinde bildiğimiz Kızıl deli Cowboy. Hem çizgi romanlarda hem şeyde. O zamanlar adı da Kızıl Deriliydi ve daima suvari alır gelir, kurtarırdı beyazları. etkili evet, biraz şey yaptık işte. Evet ama o, o hafif karikatürize halbuki gerçek karikatür o seyrettiğimiz Kızılderili cowboy filmlerinde vardı. Böyle Kızılderilileri daima düşman olarak gösteren, doğayla doğayla bağlantısını falan hiç bilmediğimiz sağ, sağlam cowboylerimizi tuttuğumuz beyazları bir şeydi. Şimdi bir kez daha oynanıyor o filmler. Son derece ilginç. Belki yarın konuşabiliriz bu konuda bir yazı daha var. Azılı Deli Cowboy savaşı bir daha başladı. Tarafımız Ama mesela, belli. Tarafımız kesin olarak belli. Evet. Ve yerliler sahip çıkıp büyük de bir zafer elde ettiler aslında bunun mücadelesini yürütebiliriz belki durdurdular son petrol boru Evet ha. askıya alındı hukukken de çok büyük bir haber. Yani kaç gündür konuşuyoruz ve bu haberi sadece son çıkmamıza bir iki dakika kala vermeniz de gözümden kaçmamış değil ama diğer çevre programlarını Hı, da konuşuyoruz. içinde de konuştuk bunu bitirirken dün ben yani, dememiştim. Yani şey durumu var. Kızıl deliler bu sefer bütün insanlığı, bütün gezegeni bizim adımıza da savunmaya karar verdiler ve büyük destek alıyorlar. Bu sefer belki de biz kazandırız. Gerçek reislerin yanındayız. Evet, gerçek reislerin yanındayız diyelim ve bitirelim. Bitirirken bir şey çalalım mı? Çalalım. Belki de so e şeyle de e bitirebiliriz. Bu kadar demokrasiden söz ediyoruz. Lenin'den de bugün demokrasi çalarak böyle bir talebimizi de dile getirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. sikaste